Vama kün nahlheştiye lüvlanedan Allah. Vama tefin qiyuğat sâmi illa bil Allah. Lâqad jaaet Rûshu l-Rabbînâ bilhak. Câlû ala Rûshu lya Muhammed. Allahum câlû ala. Câlû ala tabib kulubnâ Muhammed. Allahum câlû ala. Muhammed. Allahum câlû أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما ما أنتم عليكم بالمؤمنين راءوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Sadaqallahu'l-Azim Allah menfa'na bil ile azim ve bariklana fihim elhamdülillahi rabbil alemin estağfirullah l-hayyel kayyum hassan tukum bil hayyel kayyum lezi laimutu ebeda ve defa'tu ankum suya bil ve la kuvvete illa bil-la il-aliyyil Zemzemle niyetle içersen o olur. Sohbet tesirli olsun diye içtim yani. Bu millete Mevla tesir yaratsın. Amin. Zemzem ne niyetle içersen o olur. Mâv zemzem limâşurî beleh. Allah'ım yerinde içmeyi nasip eylesin. Amin. İçtiğimiz zemzemler hürmetine Allah'ım. iman selametiyle ölmek nasip eylesin. Amin. Mevlid ayımızı mübarek eylesin. Önümüzde mevlid gecesini hayırlı mübarek eylesin. Amin. Çok kıymetli bir aydayız. Hakikaten bu gece Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellem Efendimizin bu mübarek e, ile müşerref olduğumuz, ile müşerref olduğumuz Rabi'ül evvel ayının şanına yakışır şekilde geldiniz maşallah. O bize bize bu dini, mübin İslam'ı getirdi, ne zahmetler çekti, rahatlık yüzü görmedi, bize bu din ulaşsın diye ne hicretler, ne cihatlar, ne kazalar, ne seferler, uykusuzluklar, açlıklar, susuzluklar bunca şeye katlandı ve bizim affımız, mağfiretimiz için, çoluk çocuğumuz için, kıyamete kadar gelecek neslimiz için Sabahlara kadar yatmadı, dua etti, ağladı, sızladı. Şimdi biz de onun doğum ayı olan bu mübarek ayda, onun doğduğu mübarek 12. geceyi e, karşılamak üzere bir sohbet meclisi kurduk. Çok mu bir şey yaptık yani? Hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Ama yine de bu zamanda kainatın efendisinin Sallallahu teala aleyhi ve sellem, aşkı ve sevgisi ve muhabbeti uğrunda toplananlar azdır. Az oldukları için de Resulullah katında, sallallahu teala aleyhi ve sellem, değerleri çoktur. Onun için sizin bu toplantınızdan, bu gelişinizden, bu geceki istimamızdan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu haberdardır. Ve hepinizi tek tek tanımaktadır. Hepinizi tek tek tanımaktadır. Babanızın adıyla ona arz ediliyorsunuz. Sevgisiz, zayıf olanların salavatları onu ruhu şerifine arz edilir. Fakat sevgisi muhabbeti çok olanları bizzat tanır, bilir bütün ümmetini tanır bilir ama okudukları salavatlar çok sevgisi, muhabbeti kuvvetliyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sem'i şerifine yani kulağına o kişinin ağzından çıktığı gibi sesiyle gider. Yani senin sesin işidir. Ama sevgisi zayıf ise melek getirir der ki falan oğlu falan sana salavat okudu inil alarifuh muhabbeti ben beni sevenleri sevgisi güçlü olanları bizzat tanıyorum şimdi istersen 1400 sene sonra gel muhabbeti ve sevgiyi güçlendirmek lazım derslerin en büyüğü Allah ve Resul'e muhabbet dersidir sevgisiz iman olmaz şimdi onu metheden adet okuyoruz Okudum, onu kısaca tefsir edeceğiz. Şibli Hazretleri Büyüklerden Biri Zuhuratta gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Çok kişiler ziyaretine geldi Kimseye o kadar iltifat etmedi Şibli Hazretleri gelince ayağa kalktı Onu yanına oturttu, ona çok iltifat etti. O Zuhratı gören zat da sordu, ''Ya Resulallah bu neden oldu? Bu zat bu mertebeyi nereden kazandı?'' Buyurdu ki, her beş vakit namazdan sonra, ''Beni eden benden bahseden ayet-i kerimeleri okuyor. Ben nasıl onu sevmem?'' dedi. Halbuki o vefatından kaç sene sonra. Ama onun her namazdan sonra, ''Lekacca'akum.'' Tevbe suresinin, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin son iki ayeti, yani 128-129'da bitiyor. Tevbe suresi 129 ayet, 128, 129. Muazzam ayet-i kerimeler, birçok kere tefsirini yapmaya çalıştık. Men lezime qirâ etele her kim bu ayet-i kerimeleri okumaya devam ederse, yani sabah akşam mutlaka okurum Allah'ın izniyle de, beş vakitte okumaya gayret ediyorum. Efendi Hazretlerimin de beş vakit okuduğuna şahidim. Beş vakit de bazıdan sonra. Estehizü billah diye işte sonuna kadar. Ve ve Rabbul Ars'in Azim. Kim bu ağat kelimeleri okumaya devam ederse lem yemut hedmen göçük altında kalarak ölmez. Yani depreme karşı en büyük sigortadır. Vela harkan yanarak ölmez. Vela darben bi hedidetin Demir darbesiyle ölmez. Bu da kurşun atılsa dahi tesir etmeyecek veyahut da öldürmeyecek şekilde korunduğunu ifade eder. Ama siz tabii denemeye kalkmayın. Ben laga cağkümü okudum. Atmana bakayım bir tane. Gele misin sen? Ama böyle bir müjde vardır. Müjdeleri de bilmek lazım. Hatta bir vaat dahi vardır. Her kim laqat cakümâtlerini 128 129 Tevbe suresinin son iki ayetlerini okusa, okuduğu gün ölmez. Hep okursa hiç ölmez mi? Öleceği gün okuyamaz. <gülüyor> Niçin? Unutturulur da onda. Mani çıkar. Ve lakin alimlerden buna devam edenler var. Bunun bir de uzun duası var. Dergide yazdım mı onu acaba? Birkaç ay evvel yazdım mı onu? Hatırlıyor musunuz öyle bir şey? Desene dergiye bakıyoruz ki hatırlayalım sana? <Gülüyor> Gazeteden, romandan. Gazetede bitti internet. Hepsi almışlar bir bilmem ne fon. Önlerinde şöyle, böyle böyle böyle böyle. <Gülüyor> Tefsir yok, hadis yok, fıkıh yok, akait yok, tasavvuf yok, bir şey yok. Allah'tan biz de internette varız da Oradan biraz yine ayet hadis var. Oradan biraz ayet hadis var. Siz nereye giderseniz biz de oraya gireceğiz. İnternet internet. Facebook, Facebook, Twitter, Zıvıtır. Ne varsa biz de oraya gireceğiz. Neden? Bari öbürlerine bakmayın da bizi tercih edin. Allah'tan da biraz güldürüyoruz, müldürüyoruz da. Yoksa ağlatsam kimse dinlemeyecek. Zaten moralim bozuk bir de bu adamı mı dinleyeyim sen? E moralin düzelecek işte ebedi ahiretin kurtulacak da. vara kadar. Ahireti kurtulanın dünyası harap olsa ne zarar eder? Ama ahireti harap olanın dünyası dört başı mamur olsa nekar eder? Onun için bak sonunu seyret. Biz Allah'ımızın sevgisini geliştirmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mahabetini kalplerimizde her şeyden ileri geçirmek için dersler yapmak durumundayız. Sohbetler yapmak durumundayız. Tabi birçok e, konuşmacılar var. Bu hususta da çok kitapta yazılıyor, konuşmada yapılıyor. Ama bazı konuşmalar boğazdan aşağı inmiyor. Amele tealluk etmiyor. Adam Resulullah'tan anlatıyor, sünnet, sünnet, sünnet, suratı sünnetsiz. <gülüyor> sinek kaydı tıraş, sinek duramıyor yani. Sinek gelse kayacak. E şimdi mübarek adam, sünneti anlatıyorsun, suratında sünnet yok. Biraz da abes oluyor. Sakal kısa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görse seni ne yapar? Sıkıntı var. Namazın sünnetini kılmaz, sünnetten bahsediyor. <gülüyor> Ne sünneti? Farzı kılmayan hocalar da var. Yani hoca derken Prof, Doç, Beyazı Cami imamı da nöbetçi olmadığı gün kılmayan da varmış. Öyle de duydum. Eşini adamın eline vermişler bir kağıt çıkmış cuma hutbesine. Peygamberi sevme haftası. Ulan bu çiçek toplama haftası bu. <gülüyor> Ondan sonra trafik kurallarına uyalım. Uymayanları uyaralım. Tamam trafik ya o peygamberi sevmek dindir, imandır, bunun trafik gibi haftası olmaz ki ya. Bunu devamlı içine yerleştireceksin ki konuşurken dışarı yansısın, ağızdan kulaklara, kulaklardan kalplere insin ve millette de eseri görünsün. Seni dinleyen adam namaz kılmıyorsa namaza başlasın, sünnet kılmıyorsa sünnete başlasın, sakalsızsa sakal bıraksın, sarık sarmıyorsa sarık sarsın, açık geziyorsa kapansın, kapalıysa çarşaf giysin. Yani senin konuşmandan sonra ne hasıl? İşte tesir oradadır. Efendi Hazretlerimizin tesiriyle bak bütün dünya çiçek tarlası gibi sarık doldu. İşte kimse yoktu. Bir kişi gayret etse ne kadar iş görüyor ya. Herkes çevresinde bu işi yola getirse. Bu sevgi laflan olmaz. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki ''Ey beni canı gibi seven ümmetim, hem seve canı gibi her sünnetim.'' Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Türkçe söylemedi ha. Peşine Türkçe söyleyince zannediyorsunuz Peygamber de Türkçe konuşmuş. <gülüyor> Arapçasının manası bu yani, bu şiir bu. ''Ey diyor benim beni canı gibi seven ümmetim.'' diyor. Hepimize soruyor, ''Beni ne kadar seviyorsunuz?'' diyor. Hepimiz ne diyeceğiz? Yani yalan da olsa mecbur. Şimdi seni canımdan çok sevi sevmiyorum da canımı senden çok seviyorum desek yavur oluruz. kavur olmamak için. Yani laf geliş. Allah'a ne kadar çok seviyorsun? Anamdan bir sonra desen ne olursun? Babamdan aşağı desen ne olursun? Dinden çıkarsa. E dinden çıkmamak için biz de ne diyoruz? En çok kimi seviyorsun? Allah. Peki, en çok kimi seviyorsun? Allah? Sabah namazın vaktinde, Allah ne buyuruyor sana? Kalk. kalkıl. Nefis ne diyor sana? Yahu sen hiç ışığı mışığı da yakma, saati de kapat, yat. Uyanmadı numarası yap canım. Uykun çok bu gece, geç yattın zaten. Film müşte bitti. Mazerete bak yahu. Film 3'te bitti. Açık oturum var, memleketi kurtaracak ya. Siyaset karışmış ortalık ya. 3'e kadar diyor açık oturumu takip ediyorum. Memleketin durumunu olacak. Sabah namazı yatakta kaçtı. Senin durumun ne olacak? Memleketi boş ver. Sen bugün ölsen cehennemi boyladı 80 sene cehennem. Kabirde sana sormayacaklar ki memleketin durumundan. Sana diyecekler ki namaz nerede? Memleketin durumundan da haberdar olalım. Allah hayırlı istah eylesin. Amin. Fitne ateşlerini söndürsün. Amin. Ehl-i sünneti hakim eylesin. Amin. Galip eylesin. Amin. Amin. Memleketin hallerine haberimiz olsun. Ama üçe kadar açık oturum, onlar affedersin. Kusura bakma. Konuşurlar, konuşurlar, geç. Ondan sonra ertesi gün zaten ne olacağını, ne olacağını önceden konuşuyorlar. Yarısı çıkıyor, yarısı çıkmıyor. Bir de olduktan sonra konuşuyorlar maç yorumu gibi. Onu da yarısı doğru yarısı yalan. <gülüyor> Haberlere bakarsın işte yorumların sonu yok. Ama gecenin sonu var. Namaz var. Ya Allah'ı canımdan çok seviyorum. Canın diyor ki yat. Rabbin diyor ki kalk. Sen ne yaptın? Yattın. E şimdi kimi fazla sevdin? Kalktın şimdi sabah namazını kılacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve ne kadar seviyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem Canımdan çok Hele dur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne buyuruyor? Camide kıl Sünneti evde kıl Farzı Camide kıl Camiye cemaate çıkmayanların Evlerini başlarına yakasım geliyor buyuruyor Yani demek istiyor ki onların evleri yanmış yıkılmış gibi oluyor manen demek istiyor Yoksa yakar mı? Rahmetellil alemin kimin evini yakmış Aşağı. Ama diyor ki, şu cemaate gelmeyenlerin evlerini gitsem, hiç, yani yaksam istedim diyor ya. O kadar ağırına gidiyor cemaate gelmeyenlerin durumu. Sen bana namazı kıldın mı? Kıldın. Nerede kıldın? Vallahi pijamam da temizdi, yatağın kenarında kıldım. Kaç derece oluyor öyle yatağın kenarında kılarsan? Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu sana? Camiye git. Nefis ne dedi sana? Evde kıl. Sen hangisini tercih ettin? Yine canını tercih ettin. Resulullah canımdan çok seviyorum. Yine ne oldun? Yine yalancı çıktın. Yine sahtekar çıktın. <gülüyor> Lafdan sevmek olmaz. Teasıl ilaha vente tuzhiru muhalum fil fi'ali ve Hem Allah'a karşı geliyorsun hem de canımdan çok seviyorum diyorsun. Senin bu iddian var ya, eşi benzeri görülmemiş imkansız bir iş. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقَ لَا دَعْتَهُ اِنَّ الْمُحِبَّ الْمَنْ يُحِبُّ Senin sevgin samimi olsaydı, canımdan çok seviyorum dediğin zatın lafını dinlerdin. Çünkü seven, sevdiğine mutlaka itaat ede gelmiştir. Sevginin kuralı nedir? İtaattır. Sevginin kuralı nedir? Zikirdir. Zikir ne demek? Hatırlamak. مَنَحَبَّ شَيْهَنْ اَكْثَرَ مِنْ Kim bir şey severse onu ne yapar? Çok anar. Bir şeyi çok andığı zaman hatta adama ne derler? Sen de bunu ne kadar seviyormuşsun yahu derler. Nereden anlarlar? Kalbini yarıp bakmadılar. Çok anmasından. Sen Rabbini ne kadar zikrediyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne kadar salavat-ı şerife okuyorsun? buyurun Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ne kadar okuyorsun bunu seven sevdiğini çok hatırlar o evliya Allah o delaili hayrat sahibi büyük zat İmam cezuli gibi zatlar Allah Allah, Allah, Allah. devamlı ya, yani. 10 bin 20 bin 50 bin 70 bin ne salavatlar okuyorlarmış hiç durmuyorlarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık yanlarına ruhaniyeti efendimizin geliyor, bedeni şerifiyle beraber Onunla beraber oturuyorlarmış ve konuşuyorlarmış ve görüşüyorlarmış. Niye bizde öyle bir şey sifta yok? Üç kere salavat okumakla ne olacak iş mi? Onu da gözü açık o yana bu yana bakarak okuyorsun. He? Böyle mi olması lazım? Rabıta üzere, huzur üzere oturup okusan. Şimdi burada Lale Gül dergisi kitap kadar kalın oldu ha. Boyunduruklardan kurtulunca kendi başımıza kalırsak daha rahat yapıyoruz. Dergi çok güzel basıldı. Bu Mevlid ayı münasebetiyle sonuna bir Cevheratül Kemal diye bir sıyga Seyyid Ahmet et Ticani Hazretlerine bildirilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken onun yanına gelip ona onu yazdırmış. Vezbellettirmiş. O da bütün Müslümanlara bunu hediye etmiş. Tabi izin, icazet de lazım ama biz ondan icazetliler vasıtasıyla icazetli olduğumuz için okuyanlara icazet yazdık burada yani. izin var. Nasıl bir salavat ı şerife? Diyor ki, 12 kere okursa, sayfa 99 ile 103 arası, o 103'e doğru. Derginin sonuna doğru. Şimdi tam mevlit ayındayız. 12 kere okursa, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmiş geçmiş gelecek tüm peygamberleri, nebileri, rasulleri, melekleri, velileri ve salih kulları ziyaret etmiş sevabı alıyor. He? Adem Aleyhisselam 224 bin peygamber. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın ravzasında onu ziyaret etmiş sevabı alıyor. Fakir fukaraya tam uygun değil mi? Bir ömre kaç bin? 100 dolar yahu ki demiyorum. Sanki gidenlerde <gülüyor> gidenlerin de bazıları gidiyor da orada da görüşemiyor ki. Ziyaret yapıyor, geçiyor. Acaba kabul oluyor mu? Olmuyor mu? O da belli değil. O salavat-ı şerifi en büyük meseleyi söylüyorum sana. Ben sana şu İmam-ı Rabbani buyurduğu üzere, "Delalucukeya haza maksadin fe Ben sana arayacağın hazinenin yolunu, adresini gösterdim ben ulaşamasam da belki sen ulaşırsın yani ben yazıyorum bunları size hiçbir kitapta bazen bulamayacağınız ilimler yazıyorum size ama belki ben o makamların ehli değilim veya oraya varamayacağım ama içinizde öyle ihlaslı mübarek zatlar var ki kadınınızda erkeğinizde beni dinleyen cemaatlerde Allah'u Teala benden çok daha yakın ben kimim kullar var ki onlar ulaşır inşallah ama onların duasıyla da... ...hayra delalet eden, hayrı yapan gibidir... ...beni de mahrum etmez Rabbim inşallah... ...ama ben sana hazineyi söylüyorum... ...hiç bak bu bir yerde yazılmamış daha... ...ilk yazdım bunu... ...Lale Gül dergisi ha... ...hazineyi gösteriyorum sana... ...eğer bu salavat-ı şerife... ...yanız şartları var... ...şartları çok zor bir şey değil... ...abdestli olacaksın... ...elbisen temiz olacak... ...oturduğun seccade yani yer temiz olacak... ...oda temiz olacak... E bunlar zaten hepimizin namaz abdestli insanlarız, bildiğimiz şeyler. Ondan sonra efendim ne var? E, ayakta olmayacaksın, oturacaksın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor meclise. Geldiği için edep, edep lazım. Altı keresinde normal oturursun, yedinci de çok düzgün oturmak lazım. Çünkü neden? Bu yemin etse diyor, yemininde sadıktır ve hanis olmaz ki, ya yemin etse Resulullah'la oturdum diye. Kendi gözüyle göremese de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeni şerifiyle geliyor. Bedeniyle. Dört de geliyor. Aynen son vefat ettiklerinde hangi suretteyseler o suretle geliyorlar ve yedincisinden sonra ne dua istersen de amin derler. Kabul olursun. Ama diyor ki Evliya Allah sen yediden sonra devam edersen sen bırakmadıkça onlar senin yanından ayrılmazlar. E ben iki saat, onlar da iki saat senden dururlar. Hatta diyor ömrünün sonuna kadar bu Cevheratül Kemal, salevatın adı. Bu salevat-ı şerifeyi ömrünün sonuna kadar kesilmeden okusan senden ölünceye kadar ayrılmazlar. Ya Hoca Efendi orada da biri okuyor, orada da biri okuyor. Nasıl aynı anda her yerde olacaklar? İşte cahilin sorusuna baksana. Büyüklerden birine bunu sordular ne cevap verdi? ve Güneş nasıl göğün ortasında dururken nuru bütün dünyayı kaplamış. Güneşin nuru onun nurundan alınmış. Bütün alemler onun nurundan yaratılmış. Onun ruhu ilk ruh. Dolayısıyla o her yeri kaplamış. Orada olması orada olmasına mani midir? Ona bakarsan hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hangi Müslüman bana selam verse selamına cevap veririm. E bütün dünyadan bin, binlerce, yüz binlerce insan aynı anda salavat okuyor. Hepsine cevap veriyor mu? E verir tabii. Hadis-i Şerif sahih de geçiyor, veriyorum. İnşallah Mevlid gecesi bu cevvaratül Kemal Sıygasını en az 12 kere okuyun. Ne var o 12 kerede ya? 10-15-20 dakika. Yalnız huzur üzere olun. 7. okuyuşunuzda mutlaka oturun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif ettiğini mutlaka düşünün. Öyle bir efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesin geliyor da sen onu göremeyebilirsin. Manevi makamın müsait değil. Alenen görüşenler var. Mesela İmam Suyuti Hazretleri büyük muhaddis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le meclis kurup ki 500 sene evvel yani vefatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den e nereden baksan 900 sene, 800 küsür sene sonra gelmiş bir muhaddis. İmam Süyut'i, duymuşsunuz meşhur İmam Süyut'i. Bu mübarek zat, beraber otururdu, uyanıkken, senin benimle konuştuğun gibi konuşur, hadis-i şerifleri kendisine sorardı. Ama bizim makamımız buna müşahit olmayabilir. Makamı müsait olanlar da var. Yani dünyada yok değil. Mahmut Efendi Hazretleri gibi zatlar, Allah başımıza eksik etmesin. Değil mi? Hastanede, ondan sonra yattığı yerde ne buyurdu kaldırın beni diyor mesela o, o vakit biraz bayağı hastaydı 10 sene kadar oldu bu kaldı oturdu böyle böyle yapıyor dediler ellerini böyle yapıyor bir şeyler biz bir şey anlamadık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi demiş Abdullah ibn-i Mesud da yanında idi hastanede ziyaret i̇şte alenen görüşüyor yani konuştuğunu böyle görüyoruz diyor yani Buzat şimdi bunu hasta yatağında nereden şey edecek Ha, alenen uyanıkken görüşenler vardır e, bizde sifta yok ama biz görüşenlere inanıyoruz ve onları seviyoruz ya Allah bize de bereketlerinden lütfeder inşallah <Gülüyor> yahu sen cevherat mali yedi kere oku bu mübarek çok da zahmet ettim uğraştım onu toplayana kadar manalarını şehrlerini falan bir şeyler yaptım yani ona emek ettim bu mevlüt gecesi söz mü inşallah en az yedi kere okuyacağız mı inşallah Arapça bilmiyorsan Türkçe manayı da yazdım. Türkçe mana biraz zor anlaşılan bir mana ama yazdım yine. Çünkü manası çok zor. Manası çok zor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamlarını söylüyor yani. Mertebelerini söylüyor. Ancak kendisi kendisini tarif edebilir. Kendi de tarif edince de içinden çıkılamıyor. Çünkü manaları zordur. Baya parantez parantez parantez yani şerh lazım. Ama yapmaya çalıştım. Bu Mevlid gecesinde... 12. gecede inşallah yani ben Resulullah ile uyanık vaziyette oturdum diyecek. Bak dersen diyor yemin etsen yeminim bozulmaz. Müslüman değil misin ya tamam. Mübarek Müslümansın. Onun ümmetindeniz. Şartla da riayete getiririz. Mutlaka teşrif edecek inşallah. Ev ocak nurla dolacak. Çoluk çocuğa da bereketi saçılacak. Onları da toplayın. Huzur üzere oturun, kıbleye yönelin, birisi de okusa, öbürleri okuyamazsa küçük çocuk okuyamaz, hanımlar hayız halinde olsalar, yani Kur'an ayeti olmadığı için okuyabilirler. Fakat e, okuyan, temiz olan birine okutsalar, yanında bulunsalar evla olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geleceği için. Amma ve lakin, bir insan cünüp bile olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşebilir miydi saken? Görüşebilir. Haram mıdır? Değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğun yanında geldiğinde e, musafa ediyordu. Bir tanesi elini çekti. Yani vermedi. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ver elini. Buyurdu. Utandı etti. Su, o zaman tabii suda kıtlık var falan. Suya ulaşılamamış veya su bekliyor. Dedi ben cünüp durumdayım. Yani onun için. Buyurdu. Subhanallah. Yani şaşırma ifadesi. Ne var ya dedi. İnnel mü'mine la Mü'min pis olmaz. de olsan ne var dedi getir elini. Namaz kılamazsın o başka. Ama elini ni, tut, tut elimi dedi. Mü'min pis olmaz. Ha, bu hadis-i şeriften de delil alabiliriz. Yani Kur'an okunmaz ama namaz kılınmaz ama geri kalan zikirler de, hayızken de yapılabilir. E şimdi cünübüz diye zikirsiz mi gideceğiz diyelim ki gusül etmemiz icap etti, fakat gusül etmedik, vakit var, namaz geçmiyor, payı var, edeceğiz. O arada Ali aleyhisselam geldi. Ne yapacağız? Ya ben cünüptüm sen bir saat sonra gel mi diyeceğiz? E peki o da vaktini şaşırtmaz, mi alır, koparır, bir saat, bir saniye ileri geri yapmaz. Ne yapacağız? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyeceğiz, son nefeste imanla gideceğiz. Cünübüm diye Allah demeyeceğiz mi yani? zikirsiz mi öleceğiz bir mümin cünüp de olsa hayız da olsa sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve ekber dört kelime Allah'a en sevgili habbul kelam illallah erbaun hangisini başa alsan zarar vermez isterse elhamdülillah Subhanallah de isterse la ilahe illallah Subhanallah de yani sırası şart değil demek istiyor ama dört kelime ama biz nasıl alışmışız tesbih namazlarında falan hep? Biz yine sırayı bozmayalım. Sonra hepten şaşırtırız. Sübhanellahi, velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Bunu buyuruyor hadis-i şerif cünüp bile bunsuz duramaz. Cünüpken bile bu zikire ne olacak? Devam edilecek. Nerede? Çok seviyorsun. Nerede zikir? Hani seven sevdiğini çok hatırlardı. Nasıl olacak? Onun için seven sevdiğine ne yapardı? Sözünü dinlerdi, itaat ederdi. Sen Allah'a peygamberi canından çok seviyorsun. İtaat nerede? İttiba nerede? Sünnete uymak nerede? Ona benzemek nerede? Seven sevdiğine ne yapar? Benzemeye çalışır. Sen kime benziyorsun? Senin tipin, şeklin başından çorabına kime benziyorsun? O Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en büyük düşmanları Yahudi ve Nasara'nın kılığına kıyafetine bürünmüşsün. Benzemiyorsun. Sevdiğine benzemiyorsun. Sevdiğinin düşmanlarına benziyorsun. Yani sorunumuz çok büyük. Mahvetmişler bizim ümmetimizi. Mahvetmişler bu modalaflarıyla. Mahvetmişler bu efendim inkılap laflarıyla. ...mahvetmişler, ne yazımızı bırakmışlar... ...ne başımızı, ne efedersin donumuzu... ...her tarafımızı... firek yavruna benzetmişler. firek yavruna benzetmişler. Bugün... ...bir vatandaş, Türk Vat Müslüman... ...Türk vatandaşıyla bir İngiliz vatandaşının... ...üstten aşağı bakarsan... ...pek bir giyim kuşam farkı... ...yoktur. Maalesef yoktur. Hatta içindeki dona kadar bile sondaki daracık şey böyle çizgileri çıkıyor pantol da daracık bir de geçiyor ön safa arkadaki adamın gözü bir alsa e ne olacak e bir şey olacağı yok da mekruh olacak adamın namazı da yani bari daracık giymişsin üstüne de bir cüppe yap namazda bari bir cüppe giy namazdan sonra çıkarırsın beni gibi her dakika cüppeli olacak halin yok ama namazda bari giy de arkanı kapat yav daracık Allah Allah. Eskiden sen böyle sahabenin yanına geleceksin. Büyük alimlerin, velilerin yanına gireceksin. Sen ne diyorsun ya? Ne kadar yani edebe muhalif karşılanırdı. Şimdi ne kadar normal oldu değil mi? Şimdi bizim kıyafetlerimiz anormale geliyor. Aa bu ne biçim giyiniyor bu? Ya herkes kendisi gibi olunca böyle Allah'ım bizi Habibi'nin yoluna döndürsün Allah'ım sünnetine uydursun bizi Rabbim efendim itaat Mecnun Arap kabilelerinden efendim Beni Amir kabilesi olacak herhalde o kabile çok aşık olurmuş bu aşık olmak da bir şey ne diyeyim sana e, genetik de olabilir veya bir kabiliyet meselesi de olabilir herkes aşık olabilir mi olamaz Efendim, aşık oldum diye yalan konuşabilir. Aşık olan efendim, sevdiğinden vazgeçer mi? Geçmez. O ona eziyet etse de vazgeçer mi? Geçmez. E şimdi bu millet e, bir dakikada bir aşık oluyorlar. Ondan sonra birbirini hemen bırakıyorlar. Kimisinin bir, bir saat sürüyor, kimisinin bir, bir ay, kimisinin bir sene. E Bunlar ki aşk değil bunlarınki. Bunlarınki hayvanlık. Nefsani şehvet. Hayvan gibi yani önüne gelenden yatar kalkar yer içer gider. Ondan sonra hiç ayrılırken bile bir hadi alas maldık demez. Hayvanlar hiç görüyorsunuz belgesellerde belgesellerde ilişkiye de giriyorlar falan. Hiç ayrılırken böyle bir terbiye nezaket bir şey var mı? He? Bu da ona bir mesaj atıyor. Sonlandırdım. <gülüyor> ne başladık son <gülüyor> yine? Ne başladı ki, neyi sonlandırıyorsun? <gülüyor> Mesajdan ayrılıyorlar falan falan zaten küllün haram yani küllün haram nikahsız görüşülür mü yok biz zaten simitçide oturduk e simitçide otursana el alemin kızıyla efendim simitçide oturmak cahiş midir yani karşı karşıya oturuyorsun ha ha ha iyi ne bu muhabbet neyse aşk bunlarınki palavra hakiki aşık kimdir işte o beni amir kabilesinin adamlara aşık olurmuş ama nasıl aşık olur ölüyorlar o aşktan ne oluyorlar kavuşamazlarsa Kavuşamazlar, ölüyorlar. Ondan sonra uykuları kaçıyor, zayıflıyorlar. Bizde hiç öyle bir şey var mı durum? Olmasın zaten. Niye olacak bir karıya bu kadar aşık olmadım da? Ne lüzumu var canım yani? Ama bir şey elde olmayan bir e, duygu. Evet. Ne diyor Mecnun? Lein raziyetle ilâbı kadlifil hawa, fehlen bi ma tehva ve fehlen bi ma Eğer Leyla diyor. Biz zaten kavuşamıyoruz veya o kavuşmuyor veya engel var veya babası vermiyor. Neyse bir engel var. Zaten aşk ne zaman palazlanır? Engel olursa çok daha yakıcı olur. Kavuşulursa da biraz ateşi sönebilir. Ama tabii ki kavuşmak için o da heves ediyor. Fakat diyor ki bu belki de Leyla tabii şey yapıyor. Ne onun adı? Naz yapıyor, niyaz yapıyor. Kavuşamıyorlar. Eğer Leyla benim bu aşk uğrunda, Ölmemi istiyorsa, yani belki de istiyor ki ben onun bu aşkından öleyim. Eğer ölmemi istiyorsa, onun sevdiğine ehlen ve sehlen ve merhaba, hoş geldi, safa geldi, ben ölürüm seve seve diyor. İşte bunu hakikaten de söylüyor, yani erimiş gitmiş ama bu Mecnun denen adam e, hayal mahsulü bir ürün değil. Bütün Arap edebiyatında, Arap divanlarında, şiirlerinde yeri olan ve tanınan bilinen biri. Leyla da mesnevide falan da zannedersem geçiyor. Leyla da kara kuru bir karıymış yani. Hiç de aşık olacak bir tipi yok. Ama işte gönül ya bu derler. Akada konar işte efendim ilahiri. E yani böyle bir durumla karşı. Ama o onu sevmiş işte. Ne yapacaksın sen de ona şimdi gönül ferman dinlemezsen bu efendim çirkindir, e, fiziği bozuktur. Şusu. Anlatamazsın ki. Anlatamazsın. O onu sevmiş. اِذَامَ kalbu يَشْرَبْ حُبَّ şeyin, فَلَا تَعْمَلْ لَهُ عَنْهُنْ صُرَافًا diyor şair. Kalp bir şeyin sevgisini içerse, ne gibi? Sünger gibi böyle çekerse, daha bekleme ki o sevdiği şeyden ayrılmaz diyor. Mesela sizin bazınız maç hastası. Ulan bir tutam sakalı bırakmış, hala kaç kaç diyor ya. Çünkü o sünger gibi, onun sevgisi ona girmiş. Yani hobi mi diyorsunuz, lobi mi diyorsunuz, ne diyorsanız, hepinizin böyle... Şeyleriniz var değil mi? Eski alışkanlıklarınız. Şimdi durumunuz, şimdi hacı oldum, hoca oldum, tarikata girdim falan filan. Yine de o eski dinlediğiniz şarkılardan, sevdiğiniz şarkıcılardan falan. Böyle kendiniz oturup dinlemeseniz de lafı geçse veya araba yandan geçerken böyle, aman ya hızlı geçmese de biraz dinlesek falan. Çünkü neden? O depreşiyor yani depreşiyor. O da iyi bir şeydir. Neden iyi bir şeydir? Her seferinde yeni tevbe tazelemek icap eder. Tevbenin tazelenmesi de Mevla'yı hatıra getirir. Demek ki yine ne olursa olsun tevben sebat ettiğini gösterir. Her müminin an be an düştüğü, müptela olduğu bazı günahları veya sevgileri veya hobileri vardır diyor hadis-i şerif. Mühim olan Mevla'nın ve Habibi'nin sevgisinin onlardan ağır gelmesini. Bizim durumumuz ne? Biz buna bakalım şimdi. Allah'ım kendi zatının sevgisini, dostunun sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini ve dostlarının sevgisini kalplerimizi öyle yerleştirsin ve öyle işletsin ki canımız, malımız, çoluğumuz, çocuğumuz dahil bütün sevdiklerimizin sevgisine üstün getirsin. Amin, amin Allah'ım. Duayla da olacak iş değil, duasız da olacak iş değil. Dua da etmek lazım. Bir dua tutar. Şurada bir amin diyenin birinin hürmetine hepimize Allah o sevgiden bir zerre bir nebze nasip eder. Amin. Bu sevgi ayrı bir şey. İtahat eder. Bak Leyla'yı sevdi. Ha, Leyla'yı sevdi. Ölüme razı geliyor. Ölüme razı geliyor. Kalkıyor oturuyor. Kalkıyor oturuyor. Pişe de yok ortalıkta. Ya dediler Mecnun zaten deli demek de. O e, Mecnun yani aklı yok demek değil burada burada o kadının delisi manasına yani Leyla'nın delisi manasına diyorlar ki ne oturuyorsun kalkıyorsun ya e görmüyor musunuz diyor Leyla'nın kedisi geliyor gidiyor geliyor gidiyor kedi gelince kalkıyor kedi gelince işte. sen Allah'ın ayeti gelse ezan geliyor müezzin Allah'ın daveti gelse kılın kıpırdamıyor ondan sonra canımdan çok seviyorum Allah'ın daveti geliyor, davetçisi geliyor vaiz'i geliyor, sohbetçisi geliyor Sende hareket yoksa nasıl sevgi? Nasıl sevgi? Sevgi öbürünün ki. Onun için Allah'ın değer verdiklerine değer vermek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değer verdiklerine değer vermek. Bu meclis onun meclisi. Bu meclis ilim meclisi. Bu mübarek ay mevlit ayı. Siz geldiniz buraya. İnşallah bir sevginizi gösterdiniz inşallah. Sevginizi gösterdiniz. Biz bu meclisin taşını toprağını kalkıp öpecek yalayacak değiliz. Ama burada toplanan insanların buraya geliş gayeleri ne? Bu meclisin kurulmasının niyeti ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin methiyesi, doğum ayının, doğum gecesinin ihtifali ve kutlanması niyetiyle bu, bu ay buradayız, bu gece buradayız. Mevlüt ayındayız şu an. Elhamdülillah. O zaman iş değişiyor. İş değişiyor. Biz bu meclisin konusuna bakarız. Konumuna bakmayız. Halının kalitesi, duvarın boyası, ışığı, nereye girdik, nereden çıktık, bu bize çok alakadar etmiyor. Ama oturduğumuz meclisin konusu Resulullah ise, sallallahu aleyhi ve sellemin ise, bundan üstün meclis yok. Ve bundan pahalı meclis yok ve bundan değerli toplantı yok. Ne diyor Mecnun? Emurru aled Diyar, <gülüyor> diyari leyla, uqabbilu zel cidara ve zel cidara. Vama hubb diyâr şef'ne kalbi fakat hubb men sekene diyara mecnun divanları var şiir divanları onlardan nice alimler veliler beyt almışlar niçin Allah ve Resulünün sevgisine örnek teşkil etmek için örnek edebiyat nedir ben diyor Leyla'nın yurtlarına uğruyorum yani onun yaşadığı onunla bulunduğumuz memleketten geçiyorum duvarları tek tek onun elinin tuttuğu, gözünün gördüğü duvarları öpüyorum. O tabi bir aşk. Peşinden ne diyor? Bu duvarların, bu oturu, oturulan yerlerin sevgisi kalbimi bürümemiş, buralarda bulunanın sevgisi kalbimi bürümüştür diyor. Dolayısıyla biz taşa toprağa, tahtaya, halıya takılmıyoruz. Ama meclisin ruhaniyeti var, maneviyatı var. Her nerede Allah ve Resulü için böyle bir toplantı varsa, orada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin feyzi bereketi var. Allah Teala'nın sekineti var ve rahmeti var. İnşallah. Daha sohbete başlamadık ya. Ne yapacağız sabah kadar burada mıyiz ya? He? Heyecanlanmayın. Biter inşallah. Ne dersleri bitirdik biz değil mi? Bunu da bitiririz ama... Sakin olun, ayaklanmayın, sonunda kısaca da dualarımızı yapalım, ilanlarımız böyle. Yine maşallah, siz benim Fatih daha sabırlısınız. Sizin notunuz daha iyi. Bak onlar duyuyorlar şimdi, onlar daha çabuk ayaklanıyorlar. Siz daha bayağı sabrediyorsunuz, ama tabii onlar da şimdi der ki, biz haftada bir, bunlar ayda bir. <gülüyor> De diyebilirler, şimdi orada da uyanık insanlar vardır. Ama, Haftası ayı mühim değil, insan bir saat, iki saat, şimdi insanların kafasının alma kapasitesi kaç dakikaymış? Ya yani bilmiyorum, dedikleri doğruysa diyor 45 dakikadır, 45 dakikadan sonra boşa konuşuyorsun diyorlar. Valla boşa konuşmuyorum, kayda konuşuyorum, nasıl olsa oradan sonraki 45'ini öbürünü de dinlerler, ne yapacak? Kayıt var, ben boşa konuşmuyorum. Ama sizin kafanızın kapasitesini bilmiyorum, 45'ten sonra boşa gidiyorsa, o da kötü. O zaman arada bir ne yapmak lazım? O arada da bir şey yapmak lazım. Bir aktivite mi yapalım? Ne yapalım şimdi? Bir zikir, bir salavat ne? Göbek atacak halimiz yok burada. Bir zikir, bir şeyle okuruz. Belki bir resetleriz. Yeni 45 deriz. Ben aslında 45 dakikada bir ilan yaptırayım kendime. Yani haber etsinler bana. Hocam 45 dakika oldu. Ne var? Bir iki dakika zikir yapalım ya. Zikirin de bereketi var. Salavatın bereketi var. Tekbirin bereketi var. Ne olur ondan sonra? Yeni 45'e başlarım. <gülüyor> Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim. Lâkad -e andolsun ki elbette muhakkak size geldi. Gelmedi diyemezsiniz. Artık gelmedi diyemezsiniz. İyi ki geldi. Resulün büyük bir resul geldi. Şahser eşsiz Nereden geldi? Minenfusikum. Kendi cinsinizden geldi. Ne demek kendi cinsinizden? Tabii ki Araplara dönerse, bir defa evvela insan cinsinden. Bizim anlaşmamız kolay olsun. İkincisi, Arap ırkından. Oradan da gelirse tabii, Kureş kabilesinden o aşağı doğru iner. Dolayısıyla en büyük nimet kime olur? En yakınlarından başlayarak olur. Çünkü gönderildiği yer, Kabile, Kureyş kabilesi. Kureyş kabilesinin için en büyük nimet olmuş olur tabii. Ondan sonra diğer kabilelere, Mekke halkına, ondan sonra tabii Arap ırkına, çünkü neden? Lisan ve tercüme vasıtasıyla oradan beri yayılmaya başlıyor İslamiyet. Ondan sonra bütün insanlığa, Arap yarımadasına, ondan sonra bütün insanlığa, ondan sonra rahmeten. Lil alemin, bütün alemlere, meleklere, feleklere, zaten hepsi onun nurundan yaratılması hasebiyle, hepsinin başı odur. Kendi cinsinizden geldi. Yani bu size niçin oldu? Kolaylık için oldu. Araplar meselesine gelince, e, Arap kabilelerinin her birinin, çok kabile var Araplarda, mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile irtibatı var, soy bakımında. Babası Adnan'a kadar gidiyor. Bir taraftan annesi de Zü Zühreoğullarından... ...fakat annesi vasıtasıyla Yemen kabilelerine bağlanıyor. E, Yemen kabilelerine bağlanınca zaten Arap'ın aslı neresi? Yemen. Arap'ın aslı Yemen arabıdır Dolayısıyla annesi de o taraftan olmak asebiyle... ...Araplardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yakın veya uzak bir soy bağı olmayan bir kabile bile yok. Bir şekilde bir soy bağı var. Amma ve lakin... Bizimle onlardan gönderilmiş olması neden? Bir de onların lisanıyla gönderilmiş. Ve mersalen almir rusun illa bi kavmi. Her peygamberi neyle gönderdik? Kavminin diliyle gönderdik. Çünkü onların anlayacağı dilden konuşacak. Tabii Arap lisanı da lisanların en fazla iletişimidir. Çünkü neden? Bir kelimeyle çok mana ifade eder ve lugat bakımından da en zengin lisan Arapçadır. E cennet ehlinin lisanı da Arapçadır. Efendim, Kur'an-ı Kerim'in lisanı Arapçadır. Bunlar da tabii Arap lisanının faziletine delalet eder. Ama biz her Resulü kavminin lisanıyla gönderdik. E peki bizim lisanımız Arapça değil, nasıl olacak bizim Resulümüz? Bu ayete göre, yakın çevresinde bulunanlar mutlaka onun dilini anlar mı? Anlar. Çünkü anlamaları için gönderildi. Liyube yine onlara açıklama yapacak, lisansız açıklama olur Şimdi Arap, Arap, Acem, Rum, Türk. Yolda bir para bulmuşlar, dördü de birbirine girmişler parayına. E lisan yok, hepsi bir şey istiyor, şunu Allah'ım, o diyor şunu alacağım, o diyor şunu yapacağım. Bir tanesi geldi, dört dili de biliyor. Ne istiyorsun? Hepsi de üzüm istiyormuş meğer. <gülüyor> Gitti dedi, bir salgın üzüm al dedi, alın ne da bir kilo, iki kilo. Yani şimdi lisan olmayınca, birbirinin kafasını kırarsın, <gülüyor> halbuki aynı şey söylüyorsun yani. Ama dil yok. Dil şart. Mevla onu Arap lisanıyla niye gönderdi? Ondan da öğrenenler ne yaptılar öbür dillere? Tercüme. Sahabe-i adam Arapça bilen, bir de Farsça biliyorsa gitti Farslara anlattı. Öbürü Rumca biliyenler vardı. Suheybi Rumi. Bilal Habeşi. Habeşli. Selman Farisi. Farsça. Fars milleti. Öbürü Rum ırkından. E mesela sahabeden de var. Sabreden de var, Selman'ın Arap değil ki. E bu ne sebep oldu? O lisanlara, Kur'an'ın ve hadislerin tercüme edilmesine vesile oldu. E şimdi ben bazı kere Arapçayı Türkçeden iyi okuyorum. Halbuki ben Türk'üm. Ama Arap edebiyatına, Türk edebiyatından daha çok vakıfım. Arap şiirlerinde, yani edebiyat şiirlerinde, beyan bedi ilminde, mesela Türkçede bilmediğim kadar şiir bilirim. Çünkü neden? E, Kur'an'ımızın dilidir, hadis-i şerifimizin, dinimizin dilidir diye biz ona önem verdik mesela. Ama tabii ki e, diğer lisanları da inkar etmiyoruz, dilleri de inkar etmiyoruz, onların hepsine de şeyimiz var. Allah'ın ayetlerindendir diyor bu münayyati. İhtilafı el sünnetikum ve elvanikum. Dillerinizin değişikliği, renklerinizin değişikliği Allah'ın ayetleridir. Bunların hiçbiri e, hakaret edilmeyi hak etmiyor. Hepsi Allah'ın ayeti olması münasebetiyle itibar edilmesi gereken şeyler. Ama bu lisan size kendi cinsinizden gönderdik. Bir, melekten göndermedik. Melek olsaydı yemek yok, içmek yok, uyumak yok, evlenmek yok. Ne olacak? Nasıl uyacaksın ona? Hadi melek görünmüyor. Hadi görünse bile nasıl ayak uyduracaksın? Sen ikide bir yemek ihtiyacın var, abdest bozma ihtiyacın var, uyuma ihtiyacın var, cinsel ihtiyacın var. E sünnete ittiba olamaz ki. Cinden gönderirse uçar kaçar meşrebi tutmaz e yani senden uyum sağlayamaz hayvan bambaşka bir cins sana insan cinsinden gönderildi bizim için mühim olan bizim gibi beşer bu başka ayetlerde de geçer ben sizin gibi bir beşerim ne demek sizin gibi yemeye ihtiyacım var uyumaya ihtiyacım var efendim unutabilirim kızabilirim bütün bunlar neyi gerektirir benden örnek almanızı gerektirir. Ha şimdi Ben de insanım insanların kızdığı gibi ben de kızabilirim. Ama fark nedir? Ne kadar kızsam da haktan ayrılmam. Ben de mizah yaparım, ben de şaka yaparım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok şakacılıkları var. Çok güldürdüğü şeyler var, olaylar var. Ama peşinden ne diyor? Ben şakacıyım, mizah yaparım. Ama yalana yanlışa gitmem. Şakada bile ne yapmam? Hak'tan ayrılmam. Sen şimdi milleti güldüreceğin şovmenlik yapacağım. Ondan sonra bilet keseceğim, parayı vuracaksın. E tamam haram mı? E haram, de, haram demedik ama şimdi sen bunun içinde yalan katarsan. Değil mi? Mübalağa yaparsan, olmadık bir şeyleri olmuş gibi yutturursan. Çoğu yalan olur. He. Ondan sonra işte Bursa'da şey varmış, Bakırcılar çarşısı mı? Bir, bir çarşı varmış evence Var mı öyle bir şey? He? Adam şimdi anlatıyor Rize'de. Biz tabi talebeydik o zaman. 30 sene evveli söylüyorum, 80'li yıllar. 79-80. Bursa'da diyor, bir kazancılar çarşısına girdim diyor, Bakırcılar çarşısına mı? Bir kazan diyor. Ama ondan evvel o şimdi öbürü anlatıyor şimdi. Yani milleti güldürecek yani, başka bir şey yok. Yahu diyor, geçen Karadeniz'e indim diyor, köyden binim diyor. Bir lahana gördüm, bir lahana gördüm. Rusya'dan koca bir gemi gelmiş diyor, köküne bağladılar, lihana bana mısın demiyor, kıpırdamıyor. Adam da şey Allah Allah, o da bir atıyor, o bir atıyor böyle. Bir o da dedi, Bakırcı, Bursa'da dedi girdim Bakırcılar çarşısına, 70 kişi kazanın içinde çalışıyor, çekiç sesini birbirinden duymuyor diyor şimdi. O da atma lan o kadar dedi falan. O da ulan senin lihana nerede pişecek kardeşim dedi şimdi. Bu kadar lahana varsa bu kadar da kazan ol. Ama şimdi şaka yapıyorsun ama yalan konuşuyorsun. Ne bakırcılarda o kadar kazan var, ne de öyle Karadeniz'de lahana var yani. E şimdi ne diyor? Ben şaka yaparım ama hakkı söylerim diyor. Ha nasıl şaka yapıyor? Mesela adam geliyor sahabeden, ya Resulullah diyor, e, bana bir deve ver, cihada gidilecek, Tebuk seferinde falan, o bin kilometre yaya gidilecek yolda, yüz iki yüzü gidiyorlar yaya. Yüz iki yüz kilometreye çölde gidiyorlar. Oho! mubarekler. Yani devesiz gidilmez falan zorsa bir deve istiyor. Resulullah da buyuruyor ki Seni bir deve yavrusuna bindiririm diyor. He? Ahmed <gülüyor> Bir deve yavrusuna bindiririm sana da bir binek buluruz diyor. <gülüyor> o da tabii anlamıyor. Diyor ya Resulullah diyor yol uzak da diyor yavru deve diyor yani beni yolda bırakabilir. E mubarek adam diyor her deve öbür devenin yavrusu değil mi diyor? ha yani bak şaka var. Diyor, e, kadına ne diyor koca karı geliyor yaşlı bir nene geliyor nasılsın iyi misin diyor ne yapacağız diyor ya. cennete koca karılar girmeyecek diyor kadın üzülüyor şey diyor falan ama yanlış değil ya ben nasıl girmeyeyim nasıl yapacağım ben diyor yaşlandım dönemem ki gençliğime nasıl giremem e diyor ki genç olarak gireceksin koca karılar giremez diyor bu vaziyette giremez ha şimdi burada ilim var marifet var hikmet var, şey var mizah var şaka var falan güzel. Ya ama haktan ayrılmam diyor. Onun için her işi bizden bizim gibi bir beşer olacak ki her yaptığından örnek alacaksın. Melekler şaka yapılır mı? Yani melekler nasıl şaka yapacaksın? Yani cinlerle zaten elektrik yani böyle bir geçer vın diye gider. Şakalık durum mu var? Ondan sonra bir tarafından bir ateş çıkar yani. Şaka şamataya gelmez. Cin taifesi. Ama Resulullah sahasem oturuyor, bizim gibi sohbetler, namazlar, rüyanız var mı? Tabir edeyim. Yola gidiyor, harpten geliyor, ömreye gidiyorlar. Beraber oturuyorlar, ikram geliyor, yiyorlar. insan. Ama farklı tabii. Bana Allah'tan vay geliyor. Size efendim şeytandan geliyor ona Rahman'dan geliyor. Farkımız çok büyük. Çok büyük. Bir kıraatta da ne buyuruyor? Min enfesikum. Size en değerlilerinizden bir Resul geldi. Hz. Ali Efendimiz soruyor bu kıraat bir okuyuş şekli böyle. Ya Resulallah bunun manası nedir? Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem en efşikum nesab neseben ve sohra soy bakımından akrabalık bakımından şeref ve itibar bakımından sizin en değerliniz benim. Bunu iftihar için söylemiyor. Allah öyle yaptı. Lezefiy ve lafiyabay. Milleduna demesi kullum nikah. Adem Aleyhisselam'dan babama anama kadar benim soyumda bir tane gayrimeşru ilişki ve zina yoktur. Hepsi nikahdır diyor. Şimdi hangimiz buna garanti verebiliriz? Adem aleyhisselamdan benim babam anama kadar, benim soyumda bir tane zina yoktur diyebilmek, tabii çok büyük bir vahiy Allah'ın bildirmesi lazım. Bunu şimdi çıkıp da, e, şecere kitabında yok ki herkesin şeceresi. Nasıl diyebiliriz yani? Ama bak o söylüyor. Onun için sizin en değerliniz, en değerlilerinizden, efendim, beni hiçbir zinakar doğurmamıştır. Mâ vele detnî be gıyun kad, münzü kareşkü min ebi adem. Babam Adem'in sulbünden çıktım çıkalı, bütün ümmetler benim kendilerinden gelmem için çekişmeye girdiler diyor. Ama en e Arap, Arap'ın en değerli iki kabilesinden geldim. Kim o iki kabile? Haşim'in ve Zühurete. Baba tarafı Haşim oğulları, anne tarafı Zühre oğulları. Zühre. Bu iki kabile diyor, Arap'ın en faziletlisi. Ama bu Arabın burada en faziletli olduğu nereden geliyor? E, bu hadis-i şerifler Sahih-i Müslim. Sahih-i Müslim'de geçiyor. Mesela şimdi okuyacağım. Vasile İbni Eskar radıyallahu anh ta'a rivadet ediliyor. Allah İsmail oğullarından kimi seçti? Kinane'yi seçti. İsmail aleyhisselamın oğullarından. Vastava Kureyşen min Kinane. Kinane'nin aşağı doğru yani, direkt sülbünden oğlu değil. O soydan kimi seçti? Kureyş'i seçti. Vastava min Kureyş ben Yaşim. Kureyş'ten kimi seçti? Haşim oğullarını seçti. Vastafanim beni Haşim. Haşim oğullarından kimi seçti? Beni seçti. Cebrail Aleyhisselam diyor ki ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. allah Teala beni gönderdi dünyayı dolaş diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesebi şerifi nereye kadar sayıyoruz? Adnan'a kadar sayıyoruz. Adnan'dan İsmail ulaşıyor. Adnan'dan ilerisi İsmail aleyhisselam'a ulaşıyor. O zaten İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. İbrahim Aleyhisselam'dan ilerisi de Adem Aleyhisselam'a çok yakındır. Bu hususta bir kitap hazırladım. Mevlid'e de hazırlığını çıkaracaktım. Fakat 700 sayfa tuttu, büyük oldu. Resulullah Aleyhisselam anne babasının şerefi, fazileti, anne babası cehennemliktir diyenlere reddiyeler, haşa. Ondan sonra işte bu soyu hakkında 700 sayfalık bir kitap işte o da bir aya çıkacak inşallah. O'nun tümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu hakkında ve netçebi hakkında ve anne babasının fazileti hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sayarsak nereden geliyoruz? Yukarıdan doğru bir sayalım da bu meclise bereket yağsın inşallah. Adnan oğlu, Nizar oğlu, Mudar oğlu, İlyas oğlu, Müdrike oğlu, Huzeyme oğlu, Kinane oğlu, Nadr oğlu, Marik oğlu, Fihr oğlu, Galip oğlu, Lüey oğlu, Kabe oğlu, Nurra oğlu, Kilab oğlu, Kusay oğlu, İbni Abdü Menaf oğlu. Abdümenaf oğlu, Haşim oğlu, Abdülmuttalip oğlu, Abdullah oğlu, Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah bütün babalarına da yüksek dereceler ihsan eylesin. Bütün atalarına da tecelliler ihsan eylesin. Hepsinden razı olsun ve onları da bizden razı eylesin. Ve şefaatçi eylesin. Amin. Evet. Kainatın Efendisi'nin e, ...nesebi, fazileti... ...çok. Cibril aleyhisselam... ...bana geldi dedi ki, ya Muhammed... ...sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle... ...beni gönderdi dedi ki, yeryüzünün... ...doğusuna, batısına, düzüne, tepesine... ...dolaş bakalım. Dolaştım baktım, Araplardan... ...daha hayırlı bir ırk bulamadım. Şimdi kainatın... ...efendisi nereden gelecek, onun seçimi yapılacak. Sonra bana emretti... ...Arapların içinde dolaş bakalım. Bütün kabileleri dolaştım... ...Muzar kabilesinden daha hayırlısını bulamadım. Sonra bana emretti dolaş bakalım. Muzar kabilesinin ailelerini dolaştım. Kinane oğullarından daha hayırlısını bulamadım. Sonra dolaştım Kinane oğullarını Kureş kabilesinden yani o boydan gelen Kureş kabilesinden daha hayırlısını bulamadım. Sonra buyurdu bana Kureşi bir dolaş bakalım. Onları bir didik didik ediyor. İçini, dışını, kalbini, amelini, niyetini, soyunu, sopunu hepsini arıyor Cebrail Aleyhisselam böyle ne yapar? Cebrail Aleyhisselam adama bir incelemeye aldığı zaman istihbarata benzemez yani. Her şeyini çıkarır. Baktım ki Haşim oğullarından daha hayırlı, Kureş içinde de Haşim oğullarından daha hayırlısını bulamadım. Sonra tekrar bana emretti. Bunlardan birini seç. Dedi ki Haşim oğullarından da bütün geçmişini, geleceğini kıyamete kadar oradan geleceğini hepsini bana gösteriyor. Mevla, teftiş mevla emriyle ya ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin zatından daha hayırlı bir şahıs bulamadım. Onun için Allah seni seçti. Tabii ki Mevla ezelde seçti bu işi de Cebrail aleyhisselama da formalitesi yani. işin şahitliği boyutunda bir mesele tealluk ediyor. Bu yüzden biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğimiz gibi Haşimoğulları da seviyoruz. Kureyş'i de seviyoruz. Öyle mi? Dört halife nereden? Hangi kabileden? ''Eleymetümün Kureyş'' ''Halifeler nereden gelir?'' buyuruyor. Kureyş'ten. ''Hubbu Kureyşin imanın ve bulduğun küfr'' ''Kureyş'i sevmek imandır, sevmemek kafirliktir.'' diyor. Ondan sonra peygamberi severim de Arapları sevmem. Seni kim sevmiş ki ya? Seni kim sevmiş de sen ki? burada ne var? Kureyş'i severim derken maksadımız nedir? Maksadımız Resulullah'a tabi olanlardır. Yoksa Ebu Cehil de Kureyş'ten olsa bize şey ne? Ebu Lep amcası. Bize ne? Biz burada ırkçılığı, kafatasçılığı, kan bağını önemsemiyoruz. Ama imanlı olmak kaydı şartıyla bize hizmeti geçen bir milletin de değerini takdir etmemiz icap ediyor. Çünkü bizim bugün Müslüman olmamızın vesilesi tabi Kureyş kıyır. La tesübbüh Kureyşen. Kureyş'in aleyhine konuşmayın. Feine alimâ yemlehu l-arza ilmen ondan bir alim çıkacak dünyayı ilimle dolduracak diyor bu hangi alimle bahsediyor İmam Şafii'den bahsediyor çünkü Kureç kabilesinden bütün dünyayı mezhebi kaplamış İmam Şafii gibi bir alim daha çıkmadı. tabi ee, İmam-ı Azam'a işaret var mı hadislerde he hangi hadis burada hacı hoca yok mu ya şşş sarıklı var Halep müftüsü gibi sarıkları sarmışsınız. <gülüyor> ha? Tamam. Tamam maşallah. Sen Bursa'nın namusunu kurtardın. <gülüyor> Yüzünü bile göremiyorum. Gözlüğü çıkarttım. Kusura bakma. Ama güzel. Levkâne imanu indes fürayyâ Bukhari hadisinde Lenâ lehû ricalun <gülüyor> Min hâulâ Selman-ı Farisi'nin dizine vurdu. İman Süreyya yıldızına kaçsa, yukarı çıksa, dünyada kalmasa, bu Faris milletinden, İmam-ı Azam Arap değildir aslı, Fars milletindendir, bu Selman'ın ırkından bazıları çıkacak, iman orada da olsa oraya bile ulaşacak kadar hizmet edecekler. İşte bu hadiste Selman-ı Farisi'nin ırkından İmam-ı Azam kadar İslam'a hizmet eden de bir alim gelmeli. Onun için hadis kime işaret ediyor? Bir de i̇mam Azam'ın nesine? Ufkuna, ilmine, yani zirveye çıkar. Akıl, zeka, muhakeme, kıyas, içtihat. Tabii. <gülüyor> İmam Malik hakkında da var. Yakında insanlar develerin ciğerlerine vura vura, ayakları böyle ciğer tizasına geliyor ya devenin, ayağını sarkıtıyor devenin ciğer hizasına geliyor. Develerin ciğerlerine vura vura, dünyayı dolaşacaklar, Medine aliminden büyük alim bulamayacaklar. İşte o uzak yollardan sefere kime ilim için kime geldiler? Medine'de İmam Malik'e geldi, geldiler. O hadis çıktı o zaman. Böyle hepsi hakkında müjde var. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Evet, evet, evet. İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor. Kureş Allah Teala gökleri yerleri yaratmadan 2000 sene evvel Mevla'nın huzurunda duran bir nurdu. Nur halinde duruyor Kureş kabile olarak efendimiz ondan gelecek ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onur tespih ediyordu. Melekler de onunla beraber tespih ediyordu. Allah Adem Aleyhisselam'ı yaradınca onuru nereye bıraktı? Ee, Adem Aleyhisselam'ın sulbüne. Yani Resulullah Efendimizin nuru geldi Adem Aleyhisselam'ın beline. Oradan beni Nuh Aleyhisselam'ın sulbüne. Arada tabi Şis Aleyhisselam var. Oradan beni İbrahim Aleyhisselam'ın sulbüne derken... Temiz sülplerden, temiz rahimlere intikal ede ede anne babamdan Abdullah Efendimizle, Amin'e validemizin efendim arasından beni bu aleme çıkarttı. Nurların nuru Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bak, mahlukat yaratılmadan 2000 sene evvel nuru var. Kün tünebiyen ve adam beyin elmayı attı. Tirmizi hadisinde geçiyor. Ben peygamber iken Adem henüz su ile çamur arasında hamuru yoğuruluyordu. Ben o zaman peygamber idim diyor. Dikkat et. Çünkü manevi mertebede ilk yaratılan kim? Evvelü vâ Allah'a. Abdurrezzak musannefinde hadis geçiyor. Hazreti Cabir soruyor Allah'ın ilk yarattığı mahluk kimdir? Yani kendisi vardı başka bir şey yoktu. Allah ezelidir. Allah'tan başka ezeli yok. Her şeyin başlangıcı var. Allah'ın başlangıcı yok. Peki ilk yarattığı neyle başladı? Evvelu mâ Allahu nuru nebiyike ya Cabir. <gülüyor> oradan ne hadis ama anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Benim nurumu dörde böldü, oradan peygamberle onu dörde, onu dörde, onu dörde, onu dörde, ne nurlar. Ama hepsimizin, en sonunda diyor ki, Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur. Sonunda bizi alakadar eden noktaya gelelim. Min feyzu nuri. Müminler de benim nurumun arta kalanındandır. En sonunda Rabbim buyuracak Ey Cibril bütün nurları topla geri geri geri geri nurun Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem zımnında birleştir hepsini at cennete. Şimdi biz onun nurundansak bize burada bir müjde var. Bu imanı korursak, mürtet olmadan, dinden dönmeden, şirke düşmeden ölebilirsek inşallah. Bizim nurda onun nurundan olduğu hadis-i şerifle sabitse cehennem bizi yakamaz inşallah. Onun nurundan olanı yakamaz. Çünkü bu hadis sabittir. Çünkü nurlarımı topla diyor. Bütün onurdan ayrılan nurları onura geri topla, cennete yolla diyor. Ya bize çok müjde var inşallah. Yani ne bileyim öyle şeyler biliyorum ki o müjdeleri de desem size hepten yatarsınız aşağı. <gülüyor> Böyle de korkutucu tehditler görüyorum kitaplarda okuyorum ki samimi söylüyorum hepten ümidim kesiliyor. Yani ne olacak alim yandık cehennemde kaldık diyorum ama dengeyi muhafaza etmek nasip olsun. Ümit tarafımız ağır olsun ben size bir tiyo vereyim bitiyor vereyim. Ümit tarafımız ağır bassın inşallah. Ama ümitli olmak da affedersin tevşekliği gerektirmez. Rabbin sana bu kadar iyilik ettiyse bu kadar milyarlarca insandan herkese iman vermeyip sana bunu nasip ettiyse bu kadar milyarlarca insan ve cin içerisinde yaratılmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittibağı ve ona uyup iman etmeyi, onun ümmetinden olma şerefini sana nasip etmişse, senin de yatman, nasıl olsa giderim cennete diye avunman gerekmez ki, daha çok şükretmen, daha çok hamd etmen, ve bu İslamiyet'i insanlara ulaştırmak, onlara acımak için daha çok cihat ve etmen, gayret etmen gerekir. Çok ayıp olur yani. Sana fazla iyilik yapıldıysa, efendim fazla şükrün icap eder kardeş. Nasıl olsa durumumuz, sonumuz iyi olacak diye insan bunu efendim, güvenip de yatar acaba? Allah'a karşı vazifelerimiz var. Kullara karşı vazifelerimiz var. Bu kadar insan bizden hizmet bekliyor ya. Bu sohbetlere herkes gelemez ki. Nasip olmuyor ki. E bilen duyuracak öbürüne daha. Bu sizin vazifeniz. Bak size Rasul geldi. Şimdi deseniz gelmedi. Ben gönderdim artık. Mevla buyuruyor. Ben üzerime düşeni yaptım. Şimdi işsizde. Ona itaat edeceksiniz. İtibat edeceksiniz. Kendi cinsinizden geldi. Azizün <gülüyor> tüm. Onun sıkıntısı size çok, onu, sizin sıkıntınız ona çok ağır gelir. O sizi çok sever. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin cehenneme düşmemeniz için, sizin cehenneme düşmemeniz için, çok dua eder, çok cihad eder, çok gayret eder. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar... Cehenneme girmeniz ona çok ağır gelir. Cennete girmeniz için çok gayretlidir. Ne güzel manaya. Bir ümmetinin ateşe girmesini asla istemez. Ve le sebebe yadayike rabbu allah Rabbin sana o kadar derece verecek ki ahirette her istediğini verecek ki artık seni razı edecek. Yeter mi? diye soracak. Sen de diyeceksin ki razıyım ya Rabbi yeter. Diye ne kadar verecek. Vermesi devam edecek. Peki bunun üzerine ne buyuruyor? Yani kendisi için bir makam ya cennette yüksüse hepsi onun. Ama buyurduğu bizi alakadar eden bir şey. Kendini alakadar etmiyor. İden لَا اَرْضَى وَاَحِدٌ مِنْ Ya Rabbi madem ki öyle, madem ki beni razı edene kadar memnunum, yeter diyorum diyene kadar vereceksin bana, ben de ümmetimden bir tane bile, yani imanlılardan, kafiri alamaz, İmanlı ölenlerden günahkarlar var, cehenneme girmişler olacak. Bir ümmetim cehennemdeyken ben razı olmayacağım. Onu da alacağım, bir ümmetim kalmayınca, işte tabi kafirleri isteme izni yok. Kafirleri isteme izni olsa onları bile çıkartır ya. Öyle bir merhamet var ki yani. Aşırı merhamet. Ama Mevla'nın izin vermediğini müşrikler için afisteme. Münafıkların cenazesini kılma. Ha şimdi orada emir demiri kese. Yoksa onları bile kurtarmak istiyor ya. Kurtarmak istiyor. Ama Mevla diyor. Yok. O benim hakkıma girer. Sen ümmetine bak. Sana inananları sana verdim diyor. Sana inananları şefaat kurtarma iznini sana ver. Çok büyük bir şefaat olacak inşallah. Ahiret. Çok büyük bir şefa oldu. Hepimize ulaşacak inşallah. Salavat-ı şerife okuyanlar unutur mu ya? Ekrabukum minni meclisen, ekterukum aleyya salaten. Milyonlar, milyarlar trilyonlar, trilyonlar, bütün insanlar, cinler birbirine girmiş. Mahşerde bana en yakın yerde oturanlar, dünyada en çok salavat okuyanlar. Salavat-ı çok okursan ne olacak? şu cevheratül kemal dedim tam sayfasını söyleyeyim faziletlerini de burada yazdığımı söyleyeyim bunun bir tanesine kadar buyrulmuş şu kağıt uçtu bakalım sayfa 103'te Arapçası sayfa 103'te Arapçası fakat faziletleri ve şartlarıyla ilgili bilgi nerede başlıyor 99'da başlıyor 99'dan 103'e kadar. 103'te de salavat. Şursa şurada Arapça. Bu mübarek salavat. Faziletlerinde mesela ne diyor biliyor musunuz? Hani dedik ya en çok bana yakın olanınız dünyada bana en çok salavat getirenizdir. Bu salavatı bir kere okumak bir kere bir kere. Bütün alemde bulunan Canlıların yaptıkları tüm tesbihlerin üç katına denk gelecek kadar sevap kazandır. Bütün alemde bulunan canlı. Neden? Çok büyük bir manalar içerdiği için. Bir mana var ki hepsini kaplamış. Yani bizim ömrümüz az, meşguliyetimiz çok, vaktimiz kısıtlı. Gerçi çok da kısıtlı değil, kendi kendimize işler çıkartıyoruz ama neyse, ömrümüzün az olduğu kesin. Eski ümmetler gibi 300-500 sene yaşayamayız biz. Böyle salavatlar okuyacağız. İnşallah. Adede ma vesiyahu ilmullah. Sonunda ne ekleyeceğiz? Allah'ın ilminin kuşattıkları adedince diyeceğiz. Bir kere okusan bile peşine bunu dersen, Allah'ın nihayetsiz ilmi, sonsuz cevap. Uyanık olacağız. Yeni bir kitap yazdım. Mevlid gecesi çıkıyor. İnşallah kandil gecesine yetişecek. Şimdi tahsih ediyor arkadaşlar yani. Ee, benim tahsihlerimi düzeltiyorlar dua dinle yetişsin inşallah o artık bir dahaki ay size gelebilir Ahmet bin İdris Büyük Mübarek Veli'nin İdrisiye Tarikatı'nın kurucusu ona ilham edilen zikirler onun bütün zikirlerin sonunda göklerin yerlerinin anahtarlarını sana verdim ey Ahmet de, buyurmuş ona sallallahu aleyhi ve sellem hep zikirlerin sonunda ne diyor adedema ve se'um fi kulli lemhatin her an ve nefesin her nefes mesela la ilahe illallah diyor Bila, la, la, la. okuyalım buyurun la ilahe illallah muhammedur rasulullah fikulli lemhatin <gülüyor> ve nefesin, <gülüyor> nefesin <gülüyor> adedema <gülüyor> vesihahu <gülüyor> ilmullah hadi gidin şimdi hadi gidin <gülüyor> bir tevhid okuyorsun Pes ne diyor Allah'tan başka ilah yok Muhammed onun rasulüdür bunu ne kadar söyledim diyor bu tevhidi bu zikri ne kadar yapıyorum diyor. Her an ve her nefes Allah'ın ilminin kuşattıkları sayısınca aldık içinde. Doldurdun, doldurdun. Sağ tarafı doldurdun, mizanı doldurdun. Ya işte biraz ilim lazım. Sohbetlere devam etmek lazım. Ve bir molla sofi oturmuş aşağı, 50.000 bin çekiyor sen de burada bir kere burada bir okuyorsun onu kaç kere geçtin uyanık da olmak lazım şimdi uçak varken de yaya gitmemek lazım değil mi şimdi uçak varken de yaya gitmemek lazım elektrik dönemindeyiz yani internet çağı ama Resulullah öğretti bunları sallallahu aleyhi ve sellem hep ondan geliyor bu ilimler hanımına ne dediği veriyor annemize teheccüdde kalktı hanımı oturmuş tespih çıkıyor Gitti sabah namazına, işrak, kuşluk, geldi, hanım hala oturmuş, tespih çekiyor, Cüveyri annemiz, onlar hep zikir. Dedi ki, Cüveyriye, ey Cüveyriye, ben seni bıraktığımdan beri hiç kalkmadan hep bu halde zikirde misin? Evet dedi, ben senden sonra üç kere, dört kelime söyledim, senin bütün bu zikirlerinden fazla oldu dedi. İşte bak öğretiyor orada, Cüveyri annemiz de onu kapmış, bize rivayet ediyor. Gördün mü şimdi? Sübhanallahı, <Sessizlik> hamdî, khalkih, ''Ve bi hamdihi adede halkı, ve rida'a nefsihi ve arşihi, ve bi hamdi, yüz kere çek bin kere çek tamam, yüz kere çekene bin hasene yazılır sevabı çok, güneş doğmadan güneş batmadan tamam, ama bak ben senden sonra diyor, dört kelime üç kere söyledim üç kere, ama ne diyor Subhanallah Allah tesbih ederim tenzih ederim onu hamd ederim, peki ne kadar? Bir kere söylüyor ne kadar? Yarattıklarının sayısı kadar, zatını razı edecek kadar, arşının ağırlığı kadar, kelimelerinin mürekkebi kadar. E şimdi burada hesap makineleri çatlıyor. Bilgisayarların bilgisayarların şeyleri, motorları duman çıkarıyor. Çünkü Allah'ın kelimeleri bitmez. Mürekkebi de bitmez. Yedi deniz mürekkebi olsa, Kur'an-ı Kerim söylüyor... Ve l'enne mafil yeryüzündeki bütün ağaçlar yeryüzünde Uludağ'da değil. Uludağ'da değil. Sırf Uludağ'daki ağaçlar kalem olsa ne kadar olur? Uludağ'daki ağaçlar kalem olsa. Bursa'da değil, Türkiye'de değil, dünyam yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa. lokman Suresi Sohretin badi ebhur <gülüyor> bütün denizler Ardından yedi denizde ilave, dünyanın dörtte üçü su ya, yedi de katla ona, hepsi de mürekkep olsa, bu kalemler bu mürekkeplerle yazmaya kalksa, Allah'ın ilimlerinin kelimeleri tükenmez. Tükenmez. Onun için sen o kadar tesbih ederim diyorsan. Neler öğretti bize Muhammed Mustafa sallallahu teala. O sizin sıkıntınız ona çok zor gelir. O sizi çok acır, size çok düşkünlük eder. Bil müminine inananları çok esirger, onlara çok acır. Ama ne kadar acır aman ya Rabb'im. Men malen feli verasetih. Ne buyurdu? Mal bırakanın malı varislerine kalsın ve men teraka Borç bırakan, sıkıntı bırakanın efendim çoluğu çocuğu bize gelsin, biz üstlenelim. Ben sizin babanız gibiyim. Inna maanelekum mislül walid. Ey benim ümmetim, ben sizin babanız yerindeyim. Atikeri medede bir kırat. Vezvajum matum. Eşleri onların anneleridir ve <gülüyor> bunlum kendisi de onların babasıdır buyuruyor. Onun için bizi doğuran babamızdan daha çok güveneceğimiz babamız var. Ümmetin babası Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi sallam. Baban senden kaçacak. Seni doğuran baba. Ye meferu'l ve Kişi kardeşinden kaçacak, annesinden kaçacak, babasından kaçacak. Kur'an söylüyor. O sahibeti, beni eşinden kaçacak, oğlundan kaçacak. Li kullimri'n min Şeynün Herkesin işi başını aşmış. Bir de kimse yakınıyla karşılaşmak istemiyor. Çünkü hak var, hukuk var. Belki hesabı e, cehennem tarafına ağır basar sevabı hafif kalır bu sefer karı kocasından koca karısından hak alıp da cennete girmek için sağ tarafa sevap devşirmeye çalışır diye hatta baba oğlunu oğul anasını görmek istemiyor ki yahu kaç senedir görüşmüyorsunuz dünyada 3 ay 5 ay bir sene gurbet olsa hasta olsa nasıl annesini özler ya Nasıl efendim e, oğlunu, kızını özler? Değil mi? Ama kaç yüz sene mezarda kalmış, kimisi binlerce senedir şu anda yatıyor, anasına, karısına, kocasına hasret, mahşere çıkıyorlar, orada birbirini görmüyorlar ve tanımıyorlar. Görüyorlar, tanışlık vermiyorlar. Ve birbiriyle göz göze gelmemek için de ne yapıyorlar? Yan yan gidiyorlar. Sebep ne? Hani ne zaman ki senin cennete gideceğin belli olur, onun da belli olur, o zaman aa neredesin kardeşim? Neden? Nasılsa olsa cenneti garantilemişse, ne, ne, merhabalar başlar, ne var ne yok. Çünkü cennette birbirini tanıyanlar aynı aile, aynı makamda buluşacak. Ama o zamana kadar kimse kimseyi tanıramıyor. Neden? E şimdi adamın cehennemlik durumu çıkarsa, dalacak yer arayacak. Bu sefer gelecek gel bakalım ne var? Ya sen falan gün bana bir sövmüştün ya, ben onu bağışladım falan gibi yapmıştım ya. Aslında bağışlamamıştım. Oradan kaç kuruşluk cevap çıkarabiliriz acaba? <Gülüyor> ya. Başlar müflis tüccar ne yapar? Eski defterleri karıştırmaya başlar. Karı koca. Ooo hanım. Derdin bana canım. Ne oldu şimdi? Kaçıyor. Lan yedik içtik beraber bu kadar yedirdim içirdim takılar makılar sana bu kadar baktım ettim e kadının sevabı iyi senin sevap az kadın ne yapsın şimdi kendi cehenneme mi gitsin sevabı sana verip kaçıyor tabi yani doğal olarak ama bir babamız var o bizi arayacak o hiç kaçmayacak o bütün ümmetine şefaat için bekleyecek soruyor sahabesi Mahşer çok kalabalık. Nerede bulurum seni ya Resulallah? Çok kalabalık. Ben şaşırıyorum bu mahşer meselesine de. Neyse bizim mezar efendi hazretlerimize yakın da birkaç mezar aramız. Oradan Efendi ediyorum. herhalde o izdiham başlamadan bir iki üç kişi var arada orada. Bir yanaşırık diyorum yani. O da efendi babaya yakın. Oradan esas nereyi hesap yapıyorum? Şimdiden hesap yapıyorum da. Ha şimdiki yollar o zamana kadar çok değişir tabii yollar da. Trafik kaç yüz senek bilmiyoruz. Öleceğiz biz kıyamet zaman. Oradan bizim mezarlıktan Eyüp Sultan'a iniyor direkt şöyle yandan. Şimdi diyorum efendiyi bulmadan gitsen Eyüp Sultan seni kim tanır? Diyecek sana sen cübbeli Ahmet hadi git işine be. E şimdi efendiyi tanır mutlaka ki Evliya Allah'tan Şimdi diyorum sen efendiye bak. Sen şimdi yakından oraya bir al ele Oradan efendi babadan işte vasıta vasıta. Ama Ebu Ayyubel bize lazım çok. Neden? Neden? Benim sahabemden biri bir beldede ölürse ve gömülürse illa bu işe gayiden leon ve şefiyan yamal kıyamet günü o gömüldüğü memleketin halkının öncüsü rehberi ve şefaatçisi o sahabe olacak. Şimdi İstanbul o bütün İstanbul'a yeter. Oradaki bütün müminini müminat öncümüz kim? Ebu Eyyub el Ensari de İstanbul'da başka sahabe de var. Yani Ebu Şeybet el Kudri de var. Başka sahabe de var ama tabi makam olarak Ebu çok üstündür. Onun için sahabenin olduğu memleketlerde gömülmenin nesi var? Çok fazileti var. Çünkü sahabem şefaatçi olacak ve önder olacak. Peki sahabenin bayrağı altında gidersen o kimi ula kime ulaşacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde 6 ay misafir etmiş. Ona ne dualar etmiş? kıymetli sahabesi, Belen Ansari'nin arkasında gelirsen seni de kabul eder mi? Eder ama İstanbul'da kadar evliya var acaba biz oradan bir listeye girebilir miyiz? Müslümanlar olarak genel manada gireriz inşallah. Ebayübel Ansari'nin arkasında. Her beldedeki sahabe sizin buralarda herhalde oraya ekleneceksiniz. Burada bilmiyorum sahabe bu civarda. He? Sahabe, Emir Sultan sahabe değil ama büyük velidir. Neyse tabi Emir Sultan gibi velilerin arkasına yaslanırsan onlar mutlaka sahabeyi bulur mu? Bulur. bulur. Bulur inşallah bulur. Böylece Kainatın Efendisi Medine'de ilk dirilecek benim buyuruyor. Toprak üzerinden ilk açılacak benim. Kabirinden daha Cebrail aleyhisselam başında onu karşılamaya bekliyor ve Ey Cibril ümmetimin hali ne oldu diyor. Diyor daha onlar dirilmedi sen önce dirildin onlara gözetimci olacaksın. Sen şefaatçi olacaksın. Ama ilk dirilir dirilmez ilk derdi ümmetimin hali ne oldu diye. Onun ümmet sevgisi öyle bir sevgi ki görülmemiş bir şey ya. Ya sabahlara kadar uykusunu terk edip ağlayıp sızlayıp Berat gecelerinde Kadir gecelerinde ümmetim ümmetim Üçte birine şefaat izni veriliyor olmadı yarısına veriliyor olmadı Hepsine şefaat izni veriliyor olmadı kul hakkı olanlar kalıyor Rabbi sen onları da razı edersin sahiplerini Onları da koparmak için Arafat'tan Müzdelife'de ağlamalar sızlamalar Bizim birimize böyle makam verilse biz böyle milletin derdiyle uğraşır mıyız ya? Onun için de bize böyle makam verilmez zaten Değil mi? Dertlisi olmayana verilir mi Ümmeti, ümmeti. Doğarken Mevlid gecesi Abdurrahman ibn Avf annesi Şifa Ebe. Bir var Şeffa Ebe. Ebesi. Bir şeyler mırıldanıyordu diyor. Kulağımı dayadım ağzına diyor. Ümmeti, ümmeti dediğini duydum diyor. Doğumunda. Küfliken <gülüyor> oldileriydi ümmeti. Sen kocaldın terk edersin sünneti. O diyor bebekken ümmetini düşünüyordu sen ihtiyar oldun kafan ulu dağın zirvesi gibi bembeyaz oldu hala sünneti terk ediyorsun yani sünnete uyarsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaat etme işini kolaylaştıracağız ümmetim en gibi sünnet ümmetim benim yoluma sarılanlardır e sünnetiyle, şefaat? Sünnetimi bırakana şefaatim ulaşmaz. Ama buradaki sünnetten maksat da hepten sarık misvak gibi sünnetler değil. Ehli sünnet itikadını terk edenlere şefaatim ulaşmaz diyor. Aman ehli sünnet. En başta sünnetin en başına Onun gibi inanmak. Ehli sünnet vel cemaat. O kadere inanıyordu. O ahirete inanıyordu. O İsa Aleyhisselam'ın ineceğine inanıyordu. O Mehdi'nin geleceğini söylüyor. O neleri söyledi ve inandı? sen de öyle inanacaksın kıvırdın mı yoldan çıktın sünnet yol demek şeriat yol demek tarikat yol demek hepsi yol yoldan çıktın helak olur Ayrılmayacağız. Allah ayrılmaktan muhafaza ailesin. Evet, biliyorsunuz Taif'e gitti dayı oğullarını imana davet etti uzun kısa onu taşladılar haşladılar ayağını yaraladılar kan revan oldu Hazreti Zeydian'ın dayı azatlısı onun başını yardılar Zor kaçtı, Taif'in çıkışında bir üzüm bağı vardı, o bağı sığındı, orada asmalar vardı, onlardan birinin altına oturdu, ben bir kere Taif'e gitmiştim de, o bağın oraya gittim, şimdi bilmiyorum var mı, Efendimiz'in durduğunu Osmanlı bir mescit yapmıştı, orada namaz kıldım, hakikaten üzümlük o şey, o zaman bile üzüm bağı vardı orada, gittim oraya, oraya oturdu, Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbin sana selam söylüyor dedi. Bu yanım, yanımda getirdiğim melek dağlarla görevli melek. Uludağ da onun emrinde ha. Dikkatli durun ha. Terbiyeli durun buralarda. Dağların amiri melek var. İstediğimi kaldır üstüne. Kapatır ha. Bak o koca dağlar seni beni dinlemez. O meleği dinler. Çünkü melek Mevla'nın görevlisi. Bu dağların amiri melektir. Bana emretti, e, Rabbim ben de sana getirdim. Sen ne diyorsan onu yapacak. Şu anda bu, bu zalim kâfirler senin ayağını kanattılar. Sahabenin başını yardılar, sana eziyet ettiler. Uzun bir kıssadır o. Dağların amiri melek selam verdi. Dedi ki Rabbim bana emretti, senin emrinin dışında hareket etmeyeceğim. Sen ne dersen onu yapacağım İstersen Taif'in etrafındaki Dağları üzerine indireceğim İstersen Taşlarla Onların üzerine taş saçacak Kasırga ve fırtına getireceğim İstersen de yerin dibine batıracağım Allah benim emrime verdi onları Ben görevliyim Dedi fe ya melekel cibal Ey dağların meleği Fe, fe inni ana bihim ben onların azabının geciktirilmesini istiyorum. Niçin? Çünkü bunları iman etmese de, belki bunların zürriyetlerinden Allah'a şirk koşmayan imanlılar gelecek, bunların şimdi kökünü kurutmayalım, kökünü kurutursak bunlardan gelecek Müslüman nesilleri de kurutmuş oluruz de. Onun için, ben yine bunları davet edeceğim, yavaş yavaş inanan olur, inanmayan kalır ama inananlar olma ihtimaline göre onların hürmetine, gelecek nesilleri hürmetine azaplarını istemiyorum be. Dağların amiri melek şaşırdı ya. En tekemu sen ma ke rahim. Ben dedi aynı Rabbinin Kur'an'da seni isimlendirdiği gibi ne kadar esirgeycisin, ne kadar acıyıcısın. Bil mü'minîn rahim. Sizin sıkıntınız ona ağır gelir. İnananları çok esirgeyicidir, onlara çok merhametlidir. İnananlar ki Taif'te o zaman mümin yok. Sülplerinden gelecek nesillerin müminlerine acıyor. Dikkat et. Biz olsak bundan bunun çocuğu da batsın be. Bunun çocuğu bundan beter olur yani. Hemen şu dağları, tepeleri kafalarına indir. Ben yani bazı öyle sinirlendiklerimiz oluyor kafirlere, münafıklara, din düşmanlarına karşı bir gazaplanıyoruz yani. Ama hiç onun çocuğu belki Müslüman olur diye de düşünemiyoruz yani. Ama kainatın efendisindeki sallallahu aleyhi ve sellem rafet ve rahmet ve merhamet ey kurban olduğum Allah'ım bize bu kadar bizi seven. Ya Rabbi dedi. Sen kurban olayım. Kuvvetim zayıflığını sana şikayet ediyorum. Çaresizliğimi sana şikayet ediyorum. Bu insanlar nazarında itibarsızlığımı sana şikayet ediyorum. Sen bana her şeyden, herkesten çok acırsın. Beni kimin eline bırakacaksın? Böyle dualar, dualar. En sonunda dedi. Ya Rabbi... ''Sen bana gazap etmiyorsan, kızmıyorsan kim bana taş atmış, ayağımı kanatmış, kim ne yaparsa yapmış, sen bana kızmıyorsan bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor.'' Diye. ''Yeter ki sen bana gazap etme.'' Ya Mevla'ya böyle dedi. Sonra o buyurduğu gibi, umduğu gibi oldu mu? Oldu. Ne oldu? Bütün Taif Müslüman oldu mu? Oldu. O Taif'ten bütün kabilelerden efendim, sahabe yetişti mi? Tabi'in yetişti mi? Bak hala 1400 senedir Müslüman topraklarıdır. Onun için beddua etmedi. Ne yaptı? Dua etti. İnananları çok esirgeyicidir, çok acıdır. Size böyle bir peygamber gönderdim. Sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme girmemeniz için soruyor yalnız Allah seni nerede bulacağım? Diyor ki Sırat Köprüsü'nün başında gel beni bulursun. Diyor ki sırat köprüsünde bulamazsam nereye bakayım? Diyor ki mizanda gel orada bulursun. Diyor mizanda gelip bulamazsam nereye bakayım? Havzu Kevse'nin başına gel orada bulursun. Ne işi var? Geçmişi bağışlanmış, günahsız, masum, hemen cennete direkt gidebilir, en yüksek makama erişebilir, dünyada zaten neler çekti. Ama yok. Bir tane ümmetini ateşte bırakmamak için. Havzu Kevser'den kovulanlar var. Havzu Kevser bir aylık yolda mesafede atlı koşturur etrafında. Su, suyu sütten beyaz, baldan tatlı. Kardan soğuk, köpükten yumuşak. Bir kere içene ebedi susamayacak. Allah'ım nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinden içirecek. Dört halife dört köşesinde içirecek. Ama bazıları gelecekler, melekler onları kovacak. Yabancı develeri havuzdan kovdukları gibi sudan. O zaman acı yiyecek onlara da. Onlar da benim ümmetlerim bırakın gelsinler içineyim. De. Diyecekler ki Mevla izin vermiyor bunlar senin ardından senin sünnetini bozdular. O senin sünnetini bozdular dedikleri de yine bizim demin anladığımız gibi hani misvaksız abdest aldı sarıksız namaz kıldı gibi sünnetler değil. Ya onlar da tabi fazileti kaçırır ama senin sünnetini bozdular demek reform yaptılar dinde. Başka mezhepler çıkarttı. Ehl-i sünnetten çıktılar demek. Cemaatın itikadından ayrıldılar. Kimisi kaderi inkar etti. Kimisi Allah'ın sıfatlarını inkar etti. Kimisi isimleri. işte efendim şimdiki de işte birçok alın yazısını inkar eden efendim kimseler gibi onları kovacak. Onlara da ne kadar üzülüyor. Kovmayın onları da içireyim diye. Ama içittirmiyorlar. Havz-ı Kevser'de duruyor. Bir ümmetim gelirse ona elimden içireyim. Sıratta duruyor bir ümmetim tökezlenirse cehenneme düşmesin elinden tutup kaldırayım cennete geçireyim. Mizanda duruyor cevap günah tartılıyor cevapta hafiflik olursa günah tarafı bir ağır bile gelse cehenneme giriyor adam orada sevap tarafına bir şefaat bir şey koyabilir miyim fazladan? Devreye girip de onun mizanında sevabını ağır getireyim. Bizi böyle düşünüyor böyle acıyor. Yani hayatındaki bütün hadis-i şeriflere bakarsanız, en kabul dua anında, dualarının müsteceb olduğu anda, allah Teala ne istersen vereceğim buyurdu, her meselede mutlaka ümmetim demiştir yani. Mutlaka. Miraç gecesinde, Mevla ile halvetlerinde, Mevla ile görüşmelerinde, hep ümmetimi isterim, ümmetimi isterim, ümmetimi isterim. allah Teala da şu müjdeyi de verelim size. Ya Muhammed, inna sanurzik fi ummetik ve Ümmetin hakkında çok telaş ediyorsun. Sana iman eden, sana uyanlar hakkında çok üzülme. Seni ümmetin hakkında üzmeyeceğim, razı edeceğim diye. O zaman bize büyük müjde var ki cennete biz cennete girmeden evvel o asla rahat etmeyecek. Mevlâda onu rahat etmeden söz veriyor, bırakmayacak o halde. İnşallah cennetlik oluruz ama sonumuz cennetlik olmak başka, ilk girenlerle girmek başka. Ne lüzumu var azaba girmek, ne lüzumu var cehennemi görmek, ne lüzum var Allah'ın kasabına uğrama. Şurada birkaç günlük nefes, ömür, hayat kaldı. Allah'ın dinin, İslam'ın, Kur'an'ın yolu üzere gidelim ya. Beş paralık şehvetleri, keyifleri. Bırakalım helalından evlenmek serbest, helalından yemek serbest, helalından içmek serbest. Allah bize bu kadar lezzetli şeyleri zevkleri helal etti, meşru daireler çizdi, sünnet seniyeler meşru etti. Bunlar neyimize yetmiyor kardeşim? Neyimize yetmiyor? İlla kaşınmanın, ben biraz cehennemi göreceğim demenin ne manası var? Bu mübarek mevledday hürmetine, Rabbim habibine bağışlasın. Allah. Sallallahu teala aleyhi sallam. <gülüyor> Allah Salli aleyhi ve sellem, Muhammed, ve ala daha derste çok şeyler vardı. Hadis-i şerifler vardı, rivadiler vardı. Hepsini söyleyemedim ama maksat hasıl oldu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum ayıyla ferahlanmaktayız. Mevlid ayına girdiğimiz için sevinçliyiz. Allah ferahımızı artırsın, sürurumuzu artırsın. Mevlid gecesi zirveye çıkartsın. Men feriha bina bi. Kim bizimle ferahlanırsa biz de onunla ferahlanırız. Kim bizim efendim, dünyaya teşrifimizle seviniyorsa, biz de onun cennete gitmesine seviniriz. Ve aracı oluruz ve şefaat ederiz. Kıyamet günü. Arasat meydanında, sallallahu aleyhi ve sellem. Şu hadis-i şerif, kulağımıza küpe olsun. La <gülüyor> hadukum Sizin biriniz iman etmiş olamaz. Yani imanında kemal mertebesine ulaşamaz. Hatta kune habbeyleyh. Mevsisi, ve mali, ve veledi ve nasıl Ben ona, canından, malından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevgili gelmiyorsam, bilsin ki imanı tamam değildir. Ne yapacağız şimdi? Onun için onun bize iyiliklerini, onun bize acımasını, onun bizim hakkındaki dualarını, ey ben kardeşlerimi keşke görseydim. Ya Leyteni dediler Ya Rasulullah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Bizi gördün? Entu vashabi yok siz benim arkadaşlarımsınız. Ve lakin kardeşlerim benden sonra gelecek. Yüminu nebi? beni görmeden onlar bana iman edecek. Yümdü ve mali. Onlardan biri malını, canını, her şeyini verse de bir kere dünya gözüyle beni görse diye temenni edecek. İşte onlar benim kardeşlerimdir. Ah ne olaydı ben kardeşlerime kavuşsaydım. Bizim için haslet çekmiş, biz anamızın rahmine düşmeden, babamızın sulbüne düşmeden o bizim için gözyaşı dökmüş ve keşke onları görseydim diye temennide bulunmuş. Şimdi bu zatın hakkına kadar büyük. Evet, Evet, şimdi bunları düşünürsek sevgimiz artar. Canımızdan da çok seveceğiz ama bunun ispatı olarak da onun her bir sünnetini de canımızdan ileri geçireceğiz. Ben bu işi Mahmud Efendi Hazretleri'nde gördüm. Yahu sünnet dediğin zaman canını veriyor ya. Rasulullah sünneti değil mi diyor. Bana bir sünnet söyleyin diyor. Ya sünnet dediğin anda her yer durur. Sünnetse bunu yapacağız. Çünkü öyle sevmiş. Demek sevgide zirve böyle oluyor. Biz kendimizde bu hali bulamıyoruz. Ama şuna biraz inanıyorum ve güveniyorum. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün insanlara, anamıza, babamıza, karımıza, kocamıza, bütün malımıza, mülkümüze ve canımıza tercih edecek derecede güçlü bir sevgiyle sevebiliyor muyuz acaba? Bunu söyleyebilir misiniz? Valla bilmiyorum, yalancı ve sahtekar çıkma tehlikesi olur korkusuyla ben bunu şahsen söyleyemiyorum. Yani canından çok. Ama bu ince bir mesele yani. Hazreti Ömer Efendimiz burada şaşırdı. Dedi ya Resulallah... ''Ben'' dedi, ''Eyvah'' dedi. ''Niye?'' ''Benim imanım'' dedi, ''Kemal bulmamış.'' ''Niye?'' dedi. ''Çünkü sen böyle buyuruyorsun'' dedi, ''Ben henüz bakıyorum kendime, senin sevgini canımdan ileri bulmuyorum.'' dedi. Koca Ömer, radıyallahu anh, doğruluk, dürüstlük abidesi. Yalakalık, yağcılık bilmez. Dedi, ''Ben imanımı Kemal'e ulaşmış bulmuyorum.'' ''Neden?'' ''E canımdan ileri seveceğim bu nasılmış?'' Dedi ya Ömer, canından çok sevemiyorsan beni, imanın henüz tamam olmamış. Deyince Hazreti Ömer, vay, ben bu kadar bu İslam'a girdim, hizmetler ettim. Resulullah'ın en yakın adamı, hala benim onun sevgisi canımdan ileri geçmemiş. He, bir titremeye başladı, tüyleri diken diken oldu. Dedi, Allah'a Allah yemin ederim, şimdi canımdan ilerisin dedi el an ya Ömer, ey Ömer şimdi imanın tamam oldu dedi koca Hazreti Ömer bile ne kadar zor meselelerle şimdi imanın tamam oldu müjdesine erdi biz kolay mı erebiliriz? ama işte Hazreti Ömer bunu radıyallahu an o makama gelmeden söylemedi bize sorsalar ne kadar seviyorsun canımdan çok seviyorum ondan sonra sakal bırak hanıma sorayım ya ne periz ne lanaducusu hanım nereden çıktı şimdi ya Peygamberi canımdan çok seviyorum, Peygamber emrediyor diyorsun ki hanıma sorayım. İşte işte ya, işte burada çuvallıyorsun işte. Sünnet, öğleni sünnetini kılarken hanıma mı soruyorsun? Hanım sünnet kılabilir miyim diye. <gülüyor> ya Resulullah'ın sünneti de hanıma sorulur mu? Hanım istemiyor diye bahane ederler. Desene ki canım istemiyor. Bahane, bahane, bahane. Birisi şöyle bahane etti. Tam Ravza-i Medine'de giriyoruz kapıdan. Efendi Hazretleri bir sakalsız gördü mü yakalar. Uğraşır ondan kimiyle 10 dakika, kimilen yarım saat sakalı bıraktır ona kadar <gülüyor> mübarek ya. Samsun'dan sohbet bitmiş, Kirasun'dan bekliyorlar. Arası 2-3 saatlik, 4 saat yol. Şimdi Kirasun'dan arıyor oradaki Hoca Efendi. Hacı Bilal var, Allah rahmet eylesin. Hacı Bilal'e diyor ki, Hacı Efendi akşam namazına Kirasun'da cemaati topladık. Oradan sohbet bitti, kaç saatte gelirsiniz? Hacı Bilal de derdi ki önümüze bir sakalsız çıkmazsa 3 saatte geliriz. <gülüyor> e çünkü belki bir benzinci de bir sakalsız arastarsa iki saat ondan uğraşabilir. Bıraksana canım. Nedir bu varak yani? Bir kadın çarşaf giyecek deseler diyor Rusya'nın kutuplarına giderim ona çarşaf giydirmek için diyor. Ya din aşığı ya. Bizde nerede bu? Bizde hazır cemaat geliyorsunuz ben de buraya gelelim. Oh! Kebap, sohbet. Manazır cemaat gelmiş kapı kapı gezeceksin. Kolay mı bu iş? ben de hastayım. Allah bende idare ediyor işte. Ne Ne yapayım? Ben de hastayım. Başa demiyorum ki. Ondan sonra adamı buldu şimdi orada. Tam kapıdan hadi sağa bak. Bak dedi. Şimdi seni yakaladım. Tanıdığı da biri değil ha. Dedi ki diye, "Buyur hoca ben." "Yahu" dedi. "İstanbul'da söylüyorum sana." Sakal bırak dediğim zaman diyorsun ki bana uzun yola gidince. Bir de hacca uzun yol derlerdi eskiden. Şimdi ne diyorla bilmiyorum. Şimdi kısa oldu bu uçak var da. Diyor ki uzun yola gidince. E şimdi geldik Mekke'den Medine'ye. Buradan ileri gidecek bir yer yok. Şimdi Resulullah'ın huzuruna ziyarete gidiyorsun. Sakalı söz ver bakalım. O arada yine ya işte bir de hanıma şey edelim. Hanım da kavga çıkarabilir falan derken. Hanımı da oradan geldi. Ne yalan konuşuyorsun dedi be. Hoca efendi dedi, bırak diyorum, bırakmıyor dedi, beni bahane ediyor dedi. <gülüyor> efendi dedi ki, tamam, Ravza'nın kapısında rezil oldun, mahşerde ne olacaksın sen? Tamam, Medine'nin kapısında rezil oldun, hanım duydu geldi, orada arkadaymış. Ya, anneciğim, sünneti canından ileri geçirmek meselesi. Sadece sakallan değil, dört bin sünnet, dört bin sünnet. Bunların hepsi her meselede sünnet seniye var. He, yemekten, içmekten, tuvalete girmekten, çıkmaktan, oturmaktan, yatmaktan, kalkmaktan, cinsi ilişkiden her birinin sünnetleri var. Ama niye size kendi cinsinizden gönderdi? Ona uyun diye. Kânelekum fî rasûlillâh. Üsvetün hasene, en güzel numune ve örnek size Allah'ın Resulü'nde mevcuttur. Şimdi bakıyorum... Hazreti Ömer'in de durumuna bakınca yani hakikaten ben canımdan çok seviyorum diyecek gücü bulamıyorum çünkü Hazreti Ömer orada ürperdi, titredi, o makama geldi, o makama erince bunu iddia etti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tasdik etti, şimdi senin imanın tamama erdi. Peki o zaman Hazreti Ömer'e canını ver deseydi verir miydi? Vermeyecek olsaydı Hazreti Ömer baştan zaten canımdan çok seviyorum diye bizim gibi yağcılık yapardı. Niye baştan o iddiayı yapmadı? Çünkü o makamda değildi de onun için. O makama gelince bu iddiayı yaptığı zaman. Canını verdese verir miydi? Verirdi ki Resulullah tasdik etti. Şimdi bize canını ver, bize canını ver demiyorlar. Bize canını ver demiyorlar. Sabah namazına kalk diyorlar. Biz kalkamıyoruz. Malın kırkta birinden zekat verdi. Veremiyoruz. İslam'a hayır, hayır yap. Allah yoluna bir ihsan yap. Veremiyoruz. Efendim şu harama bakma. Duramıyoruz. Çok bedava işler, ucuz işlerde bile imtihanı kaybediyoruz. Biz nasıl yani? Bizim işimiz zor. Buradan biraz sıkıntı basıyor bana. Fakat sonra şu hadisi şerif biraz benim ilgimi çekiyor. Bunu hepiniz hakkında konuşuyorum. Kendimle beraber sizin de hakkında. Ne buyurdu demin? Ah ne olaydı kardeşlerime kavuşsaydım. Kardeşlerini tarif ederken de bir vasıf söyledi. Tek vasıf. Beni görmeden bana iman edecekler. Ettik mi? <gülüyor> Ettik. Orada bir vasıf söyledi. O bizi kurtarabilir ha. Yeveddu ahadüm levrani binefsiyum vali. Onların bir özelliği o ki, canını malını verip, bir kere beni dünya gözüyle görseydi diye arzu edecektir. Şimdi kendime bakıyorum, sizi de kendime kıyaslıyorum. Hiçbiriniz benden aşağı değilsiniz Allah'ın izniyle. Fazlanız var, eksiğiniz yok. Onu da biliyorum. Şimdi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şu anda dünya gözüyle görme imkanı teklif edilseydi diyorum. Ama ondan sonra da hemen öleceksin, kalan ömrünü bağışlıyorsun, görüyorsun ve vefat ediyorsun denseydi. Zaten canını verdikten sonra mal pek önemli değil. Malını haydi haydi verir insan. Can var ortada. Ben canımı verebilir miyim diyorum kendime bakıyorum bakıyorum dünya gözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kere görme imkanı şu anda bana verilecekse ben şu kapıdan çıkmadan canımı veririm bak ben şimdi öbür deminki iddia yapamadım ama ben bunu yapıyorum bir kere göreceksem canımı veririm ben şuradan ileri arabaya kadar gitmek nasip olmasın veririm yani çünkü zaten onu bir kere gördün mü sahabe oluyorsun otomatik cennet her şey garanti olduktan sonra ne yapayım ben bizim sokakları ya <gülüyor> ne yapayım ha yine menfaata dökmeyelim işi. bizim işler hemen bir menfaata giriyoruz yine ama sizin de inanıyorum ki hepiniz buraya şimdi tabi eve dönüp çay içmek hanımla bir sohbet etmek niyetiyle geldiniz tabi burada canınızı vermek niyetiyle kimse gelmediniz ama size de teklif edilse ben inanıyorum ki her biriniz dersiniz ki ben canımı veririm buradan da çıkmadan ölmeyi kabul ediyorum bir kere görsem. Der misiniz? Ya i̇şte bak, amin bile zor diyorsunuz, bunu kuvvetli dediniz. Çünkü neden? İçinizden geliyor. Ben dedim size, benden aşağınız yok. Yok. Bu hadis bizi kurtarabilir. Yani canımızdan çok seviyoruz iddiası, biraz büyük iddia olur ama, sevmeye çalışıyoruz. Ama şu bir gerçek ki, biz onu bir kere görme, vallahi canımızı veririz. O zaman sanki bu yönden de bakarsan canımızdan çok sevdiğimiz anlaşılıyor inşallah ya bu namaz abdest emir yasak helal haram meselesi biraz antika bir mesele yani ona devamlı uymamak demek onu canından çok sevmiyorsun anlamına da gelmez niye gelmez ona da bir misal Allah aklıma getiriyorum sahabe-i kiram resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlarından çok seviyorlar mıydı sevmiyorlar mıydı vallahi seviyorlardı Hz. Ali Efendimiz ne diyor ya? Nasıl seviyorduk diyor. Yani çölün ortasında ağzımız patlamış ölmek üzereyken soğuk su gelse'den daha ziyade onu seviyorduk diyor ya. Yani bu acayip bir tariftir yani. Onu çeken bile seviyordu. Peki sahabe-i kiramdan da günah işleyenler oluyor muydu? He? He. Çünkü neden? Sahabe masum. Değil. Günahsız kimler? Peygamberler. Peygamberlerin dışında hepsinde hata ve günah payı var mı? Var. O zaman onlardan birinde bir günah işledi diye veya bir sünneti terk etse o Resulullah'a canından çok sevmemiş olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. O noktayı da dikkatle anlayalım. Ben sizi namaza başlatmak, sakal bıraktırmak, sünnete ittiba ettirmek, ehli sünnet kılığına, kıyafetine sokmak için biraz ağır da konuşabilirim teşvik için yapıyorum bunu. Ama ve lakin bu demek değildir ki bir insan yani bir sünneti terk etti diye Resulullah sallallahu aleyhi ve şefaatine erişemeyecek bu manada değil. Veya bir sünneti terk ete, sen onu canından çok sevmiyorsun manasında o kişiyi itham etmekte de doğru değil. Ama tabii ki sevgisi ne kadar ileri ise sünnete ittibaı o kadar fazla olur. Bu bir gerçek. Allah Teala ölmeden evvel bize onun sevgisini canımızdan ziyade ileri geçirsin ve bütün sünnetlerinden bize nasip aldırsın. Allah'ın amin ya rabbel alemin. Şimdi kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem mevlid kıssası ve muciz hayat bunu sonra bastık evvelce baskısı azalmış idi. 783 sayfa burada bir mühür var. İcakat ve hürmetle bakmanın faziletleri 661 663. sayfelerde Şu mühür-i şerif olmazsa bu tarafını koyarsınız şeye. Bu mühür-i şerifi ziyaret edersiniz, öpersiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sırtındaki mührün mübarek tüylerinden yazılarla olan çizgisi tüyler bu şekilde dizilmişti. Yazı da bu. Mühür-i şerif. O bunu eski baskılarda olmayabilir. Bu baskıda sayfa kaçtaymış fazileti? 600 61 Bu mührü şerife efendim bakmanın faziletleri kitaplardan aldığımıza göre Tirmizi rahimehullah teala abdest alıp sabahleyin bakarsa akşama kadar muhafaza görür. Akşam bakanı sabaha kadar Allah Teala hafza der. Ayın başında bakanı salavat-ı şerife okuyarak sene sonuna kadar tüm belalardan korur. Yolculukta bakanın seferi mübarek olur. O sene ölse imanla çene kapamak nasip olur. Ömründe bir kere dahi muhabbet ve imanla nazar edeni Allah Teala kendisine kavuşuncaya kadar istenmedik her beladan hifz bu Bu rivaate göre Gaziantep'te yatıyor. O Gaziantep ile Maraş arasındaki bir sahabe ki, neydi adı? Okkaşe Rukkaşe İbni Muhsan Hazretleri. Ne yaptı? Ya Resulallah dedi atınızdan işte bir muharebede atınızın yanından geçerken mi veya neyse mızrağınız bana değdi sırtım acıdı falan falan Ne diyorsun dedi. Dedi ki yani kısas hakkımı istiyorum siz beni acıttınız ben de sizin. Efendim buyur dedi sırtıma dedi sen de kırbaçla değ. Dedi ki ama ben dedi, benim çıplak etime değdi dedi. Ben de sizin dedi etinizin, çıplak etinize yapmak istiyorum. Sahabe-i Kiram dalacaklar ona. Ya bu ne diyor ya bu? Resulullah bir de hak istiyor ya falan. Eğer mesele neydi eğer Sırtını açıp bu mührü şerifi öpmekti. Hemen öptü çünkü mührü şerifi öptü. O bedenin şerifine değdi, ateş değmez diye. Bize de görmek değmek nasip olmuyorsa... Mühür-i Şerif'in hattına, bu mübarek yazılarına efendim bakmak nasip olsun. Yalnız bu kitapta ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının doğumundan, vefatına kadar bütün merhalelerinde birçok konu bu kitapta anlatılmış. Bu kitap çok kaliteli. Birinci Amur'un da kaçıncı şeyi? <gülüyor> Şamu her tarafı efendim özenle, tezzinatla sütlenmiş. Ama fiyatı bak 60 liradan 40 liraya indirdiler. Mevlit ayı münasebetiyle 800 sayfa kitap ve acayip kaliteli. Çok ağır. El taşımıyor yani. Ha, kağıdı falan çok kalitelidir. Onun için hakikaten e, 40 liraya da çok bir şey değildir ama inşallah alırsınız, okursunuz. Allah Teala amel etmeye müessere eylesin. Amin. Mübarek dergiden bu kapısı. Ravza-i şimdi önüne Kur'anlar koymuşlar. Bu kapı Mevlid gecesi hakkında okursunuz. Mevlid ayı hakkında okursunuz. Ancak özellikle Salavat ı şerifeyi sonunda okuduğum salevatı mevlit gecesi okursunuz inşallah. Yalnız sahabe-i kiramdan bazılarını Hz. Muavi Efendi'mizi e özellikle sevmiyorum diyen Hayrettin Karaman'a bir reddiye yazdım. Bu reddiyeyi Lale Gül'ün bu sayısından mutlaka okursunuz. İnsanlara da okutursunuz. Söz mü inşallah? Bakın Resulullah ne buyuruyor? İzâle âne âkırruhâdîl ümmet evvelâ. Bu ümmetin sonra gelenleri önce geçen sahabeme sövdüğü zaman sevmiyorum demek o demek. Hakaret ediyor. Sö sö Sövmüyorum diyor ama çok hakaretleri var. Femen keteme hadîsin ve gıt keteme vâin zelallâh. Sahabemin fazileti hakkında bildiği bir hadisi gizleyen Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur. Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur. Allah'ın indirdiğini gizleyenlere de Allah'ın ve meleklerin bütün insanların laneti olur şimdi ben bu hadisleri bildiğim için gizlememek için bu lanete girmemek için bu yazıyı yazdım derginin baş yazısında sahabe-i kirama yetmez sevmek de gereklidir ehli sünnet olmak için sahabenin cümlesini sevmemiz lazımdır ve biz seviyoruz hepsini bu hususta güzel bir yazı yazdım siz hoca değilsiniz, bunları yazamıyorsunuz, konuşamıyorsanız, bu kişilere karşı benim yazdığım bu yazıyı okuyup okutursunuz, ve bu ümmetin başına çökecek, uğursuz lanetten kurtulursunuz inşallah. Sahabeyi sevmiyorum diyecek, hem de Yeni Şafak gibi bir gazetede yazarlık yapacak, hocaların hocası unvanını alacak, ben o sahabeyi sevmem diyecek, bu ne cesaret ya. Rasulullah dua ettiği adamı nasıl sevmesin? Ve burada da hadisleri, delilleri, kaynakların hepsini verdim. Bu yazı çok önemlidir. İnşallah mutlaka okuyup okutacaksınız. Ondan sonra Ali Eren Hoca yazmış. Yaşar Nuri'nin sonradan savunduğu batıl görüşleri en evvel kim savunmuş? Hayrettin Karaman savunmuş. Onun bütün delilleriyle Ali Eren Hoca yazmış. Onu da inşallah okursunuz. İbni Teymiye duydunuz. Fazlar İbni Taymiyye çok müctehittir. Şudur bu. İbni Taymiye'nin yanlış görüşleri var. Kafir demiyoruz ama e, uyulacak biri de değil. Onun ehli sünnete muhalif itikadi görüşleri. Bunu da hoca efendi Ahmet Hoca efendi yazmış. Bunu da okursunuz. İnşallahü Rahman bu dergi çok ilimlerle dolu. Namazın şartları vesaire onları da ben yine yazdım. Daha birçok hoca efendi yazıları var. Ama en mühim inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin salevatını 103. sahifedeki salevat şerifeyi bu mübarek ay boyunca okursunuz. allah Teala Habibi ile buluşmayı görüşmeyi nasip eylesin. Amin. <gülüyor> evet. Arkadaşlar bu Nali Şerif İstanbul'da gördünüz mü bunu? He? Bu niye yanlış etmişler? Bu tarafa takılacak değil mi? Kutuyu yanlış yaptı. Bu Nali Şerif Medine-i Münevvere'den bize geldi. Özel ölçüleriyle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve gelen senedi yani icazetiyle kutusu burada. Hakiki deri. Hakiki deriden ve el işi. Onun için biraz uzun sürüyor ve pahalı oluyor. Altı köşesi hepsi kutusuyla beraber. Kutusunun üstünde de Nali Şerif'in bütün beyitlerle İlimlerle yazılı şekli Yusufun u Nebani Hazretleri bu Nali Şerif'in resmini yaptı böyle yazdırdı Lübnan müftüsüydü bütün Lübnan'da o zaman 100 sene evvel Osmanlı zamanında bütün bu resmi şerif bütün kapılara asıldı Yusufun u Nebani Hazretleri şiirinde der ki "Said ibn-i Mes'udin bihidmeti nâlihi fe enes sa'idu bihidmeti limisâliha İbn-i Mes'ud bu taşımakla mes'ud oldu ben de onun resmine hizmetle mesut oldum. İnni gademkü misale nalil Mustafa li'aişe fiddareyni tahta zilalihâ Ben kainatın efendisinin nalillerinin resmine hizmet ettim. İki cihanda onun gölgesi altında yaşamaya niyet ettim. Ala hazel kevni nalü Muhammedin Ala râsi hazel kevni Muhammedin aled fecemi'ul gılgı tahta zilalihâ. Bu kainatın uzaylarının, cemalarının hepsinin başında kainatın efendisinin nalinleri var. Allah Allah. Bütün alemler onun gölgeleri altında. Geçmiş büyük, büyük kitaplarda Resulullah Efendimiz'in isimleri ve sıfatları babında bir ismi şerifi de ne geçiyor? Sahibun naleyn iki nalin sahibi. Birçok nalin şerifleri var ancak Şimdi Yusuf'un Ebane Hazretleri diyor ki, ben resmine hizmetle mesut oldum. Ben de birebir ölçülerinde size bunu yapıp ulaştırmakla mesut oluyorum inşallah. Evde ocakta bulunsun bereketi görünecek. Şurada kaynaklarını yazdım, faziletlerini yazdım. Yanmaktan, sihirden, zarardan, beladan, musibetten, gözden, nazardan. Yani... Bulunduğu mekanın ve mahallin bereketleri madde madde burada kapakta yazılıdır. Kaynağı da aşağıda aldığım kitapta yazılıdır. Bu sınırlıdır. 20-30-40 tane aya gelmiş ya gelmiş. Çünkü el işi çok geç yapıyorlar. İstanbul'a bile 30-40 taneyi anca geliyor böyle sıralı. Onun için buraya da çok getirmiş değiller. Ama sipariş verebilirsiniz. Efendim 444-34-68. Lale Gül FM'deki hat... 444, 34, 68. Burada kapıda yeten alabilen varsa alır. Yetişmeyen sipariş verilebilir. Pahalı olduğu için yani sipariş üzerine bizde arz ediyoruz. İnşallah Rahman, Allah'ım Nadir Şeriften bizleri müstefid ve müstefiz ailesine Amin. Derginin aboneliği için Lalegül dergisini alın, okuyun, okutun, dağıtın. Abonelik için de destek için 444, 34, 68. İnşallah televizyon kurulması için faaliyete başladık. İnşallah yakında nasıl radyomuz Bursa'ya ulaştı, televizyonda dünyaya ulaşır inşallah. Ancak birkaç aylar sürecek müracaatleri var. Lale Gül Efem radyoya destek olmak, dergideki abonelik ve bütün bu desteklikler Lale Gül Efem'in hizmetlerine yapılan destekler de televizyonun kurulmasını çabuklaştıracak inşallah. Faaliyetlere destek olun. 444 34 68 numaradan sipariş de verilebilir, abonelik de yapılabilir. Bu hizmetlere katkıda bulunulabilir efendim. Şimdi umre için soruyorlar. Benim Önümüzdeki perşembe günü mahkemem var. Biliyorsunuz özel yetkili mahkemedeyiz. Sizden dua beklemekteyiz. Perşembe gün gecesi çarşambayı perşembeye bağlayan gece ve perşembe sabah namazından sonra gücünüz nispetinde bir şeyler okuyup en azından Efendi bir Yasin Şerif dahi olsa çok büyük bir şeydir. E, veyahut Herkes bildiği bir şeyler okuyup mahkememin kolay geçmesi ve hayırla neticelenmesi için dua etiyorum inşallah. Ee, bir an evvel biterse biz de bu e, önümüzü görürsek daha güzel hizmet ederiz inşallah. Ee, mahkememiz var. Umre'nin gününü veremiyorum ama Asil Tur ile inşallah Mart ayında Allah nasip ederse gitmeye niyet ettik. Sizlere de duyuruyoruz soranlar çok oluyor. Tam gününü şu anda söyleyemiyorum. Mart ayı gibi umreye gitmeyi düşünüyoruz. Bizimle birlikte gelmek isteyenler Ercan Efendi kardeşimize de ulaşabilirler. Burada arkadaşlardan bilgi alabilirler. Allah'ım engelleri kaldırsın. Ve fazlu keremiyle sizinle de birlikte birize helal mal ve rızıklar ihsan eyleyip sebepler yaratsın ve birlikte bir umre daha nasip eylesin diye dua ediyoruz. Mart ayında bir umre programı olduğunu da sizlere böylece duyurmuş olalım inşallah. Dernek, buranın derneği hizmetlerine devam ediyor. Etrafın alınması ve hizmetleri için çalışıyor. Hocaefendiler, talebeler, okumalar buranın masrafları devam ediyor. Sizden yardım istiyorlar. Ne verirseniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna hediye edin. Bu mübarek mevlüt ayında niyet edin. Ee, sallallahu aleyhi ve ne buyuruyor? Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet eylesin. Biz ona nasıl yardım edeceğiz? onun dinini yaşatan müesseselere yardım edeceğiz sevabını da onun ruhaniyetine sallallahu aleyhi ve edeceğiz Allah'ımız da bize en dar günümüzde verdiklerimizi yetiştirecek inşallahı rahman yebne adem ademin oğlu duyur Allah'ım diyeceğiz evde min kensiki hazinen malın cebindeki ve evindeki nerede var ise ...bundan bir kısmını bana emanet ver. Nereye? Yardıma verdiğin benim emanetime zimetime geçti. La harga ve la harga ve la sarak. Her şey yanabilir, yel alabilir, sel alabilir, çalınabilir. O'tu kevah ve cemaate günüleyh. Benim rızam için ver, benim hizmetime verdiğini... ...ben sana en muhtaç olduğun zamanda ödeyeceğim... ...yüzünü hak edeceğim buyuruyor. Onun için hayır yapalım, hayır göreceğiz inşallah... Ne verirseniz zengin Allah, cömert de Allah. Söz veriyor yerini dolduracağım. Allah'a güvenmeyin diyen yani kime güveneceksin? Ondan daha güvenilir bir yer var mıdır ki malını ona emanet edeceksin? Rabbim cümlemize cömertlik nasip eylesin. Nefsimizin cimrilik huyundan muhafaza eylesin. Amin. Subhan rabbil rabbil Allah'ım uzaklardan, amel amel yakınlardan geldiler kadın erkek çoluk çocuk Allah'ım kar demiyorlar, soğuk demiyorlar, yaz güz demiyorlar. Senin yolunda seni Habibin sallallahu aleyhi ve sellem sevgisiyle onun sünnetine itibar üzere. Bu cemaat burada toplandık. Ya Rabbi şu mübarek ayda gecede senden ne istiyoruz? Kainatın efendisi senden neler istediyse onların hepsinin hayırlarını senden istiyoruz. Bize de nasip eyle ya. Allah'ım nelerden sığınacağımızı bilmiyoruz. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem bunca dualarında sabahlara kadar secdelerde ağlayarak bütün mübarek mekanlarda sana nelerden sığındıysa bütün şerlerden onun sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz sen bizi muhafaza ayla ya. Amin. Duaların en büyüğü budur. Efendi bize talim ettiği dua budur. Çok dua demeseniz de benim istediklerimi isteyin benim sığındıklarımdan sığının. Duanın kamili ve cami budur. Buyurduğu üzere biz de Ya Rabbi sana dua ediyoruz, ondan öğrendiğimiz şekilde. Onun bütün dualarına bizi ilhak eyle, rızasına mazhar eyle, şefaatine nail eyle, salevat şerifesini zikretmeye bizi daim eyle, sünnetine ittiba müdavim eyle, Allah'ın yolunu yaşatmayı nasip eyle, bizim zamanımızda dinimizi sünnet-i seniyeyi Ya Rabbi yeniden canlandırmayı nasip eyle. Hastalara acil şifalar ihsan eyle, Felçlileri acil şifalar, yoğun bakımda yatanlara acil şifalar, Ya Rabbi dertlilere devalar, Ya Rabbi borçlulara edalar ihsan alkole uyuşturucuya müptela olanlar. Yahu, 14-18 yaşı arasında olanları, dün işte istatistik yapmışlar haber söylüyor ya, 14-18 yaşı arasındaki gençlerin %30 alkol, %20 yüzde %10 uyuşturucuya müptela. Bu nasıl bir şey? 14-18 yaş arasının yüzde 30 alkol. Ya dün haberler söylüyor. Ya Rabbi kurtar bu milletin evladını. Ya Rabbi Alem. Bu içki belasından kurtar. Kerihlik ver ya Rabbi. İkrah ver. Nefret ver ya Allah. Ya Rabbi bu sigaracı. Mahvetti bunların ciğerlerini. Ya Rabbi sen kurtar ya Rabbi. Allah'ım fazl-ı kereminle uyuşturucudan kurtar. Allah iradelerini güçlendir ya Rabbi. Hidayetlerini artır ya Rabbi. Kalplerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetinden, sallallahu aleyhi ve sellemin acımasının bereketinden, mevlid-i hürmetine Allah'ım bir nebze ilka ile ya Rabbel alemin. Bizleri de onlara yardımcı ile vesile ile. ya Rabbel alemin. Ya Rabbi çocuklar için dua isteyenler, cin çarpılanlar, büyülere maruz kalanlar, nazarlardan müşteki olanlar, Allah'ım hepsini senin korumana havale ettik sen muhafaza ile ya Rabbel alemin. Sen yarabbim çocuğu olmayanlara da hayırlı zürriyetle rehcan Talebelere, hafızlara faydalı ilimler nasıl eyle. Yarabbim hepimize bu yolda devam sebat istikamet nasip eyle. Kaymaktan caymaktan muhafaza ile Habibin sallallahu aleyhi ve sellemi son nefesimize kadar salavat-ı şerifelerle yad etmeyi ve son nefesi vereceğimizde mutlaka yanımıza teşrif ederek, cemalini görerek çene kapamayı bize mühessereyle. Ve kabre girdiğimizde bu zatı tanıyor musun diye bize sureti geldiğinde mübarek sureti bize gösterilene mutlaka tanıyorum benim peygamberim diyebilmeyi bize nasıl böyle buna engel olacak her türlü inançtan ahlaktan bidattan bizi muha muhafaza eyle ya rabbel Ve ya ve ya fatih. Ya Rabbi mübarek öyle dua isteyenler var. Dolu ya Rabbi karı koca araları bozuk olanlar. Hayırla sulh eyle ya Rabbi. Kardeş kardeşler kızgınlık Küs olanlar, hayırla ıslah yalım. Ya Rabbi sen, mahkemesi olanlara hayırlı neticeler, beraatler, Yani Ya Rabbi ameliyat olanlara hayırlı başarılı ameliyatlar. Ya Rabbi buraya gelenleri umduklarımıza nail eyle. Kalktuklarımıza nemliğin eyle. Amin diyenlerine harcı, hem de nazat eyle. Senin dinine, senin yoluna yardım edenlere yardım eyle Allah'ım. Amin. Alâ seyyidina mevlânâ muhammedum, alâ aliyyâ sahibü'l-i selleme. Teslimen kethîrânü, elhamdülillâ rabbil alamin. amin. Evet, önümüzdeki sohbet ne zaman? Bir Şubat inşallah. Mahkememiz hayırla geçsin inşallah. Biz de rahat edelim inşallah. Bir daha sizden mahrum olmayalım inşallah. Bir Şubat'a sağ selamet kavuşalım inşallah. Bir Şubat cumartesi 8'den sonra inşallah ya Rabbi hayırla cemeyle. Hayırlı haberlerle cemeyle. Vatanımızın ve milletimizin İslam vatanlarını sul ile rahmetlerle, Habibinin mevlüt gecesinin bereketleriyle nurak arka ile ve bir daha kavuştuğumuzda da çok daha huzurlu ortamlarda buluşmak nasip eyle. Amin illa tealel. Fatiha.